Hayy ve azim. <gülüyor> Size dedik aramızda kalsın herkes et demişsiniz ya. <gülüyor> he bir devle yapacağım Bir akim sohbete ki sohbete devam edene nasip olsun ha. Bir daha sohbete devam edene nasip olsun. Öyle yapmak lazım. Ama dua derseniz Şahri Şerif'ten bana verirlerse o vakit kaynağı bizde olur. Kaynağı bizde olunca musluğu bağlarız. <gülüyor> Ama şimdi ona göre az bir şey. Yani benim elimde bir şey yok. Kendimize de ayıramadık. Efendi Efendimiz'e götürdük bir miktar. İşte geçen gibi iki buçuk kadar yandaydım elhamdülillah. E, dualar etti. Çok selamları var. efendim bir, bir nur ilahi yani bir nur ilahi buradan derisinin altına florosan koysan o kadar parlamaz nasıl parlamak böyle bir nur görmedim dünyada kimsede görmedim gezdim gördüm o kadar evliya ulema diye yani efendinin bazı müritleri kadar nuru olmayan adamlara kutup diyorlar düşün efendi ne olur efendi çok büyük zat Allah başı bu sana eksik et Amin. şu memlekete büyük rahmet bereket alemlere çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakiki varisidir. Onun için alemlere rahmet olmak veraseti de var. Nasıl ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet? Onun hakiki halifeleri de sünneti ihya edenler, insanların bozduğu sünnetleri yaşatanlar ve diriltenler e, aynı makamdadırlar. Allahu Teala bereketlerinden bizleri müstefid eylesin. Amin. Amin. Şimdi ee, dersimizden devam edelim ee, kalabalık olduğu vakit çok da şey yapmıyorum uzatmak sevmiyorum çok izahım olsa ama bizine iman bildiğini okur yani biz dersimizi okumamız lazım dışarıdan da olanlar da radyolardan da dinleyebiliyorlar bu da inşallah onlar için faydedir. Şerif-i Hazretlerinden 30 sene hizmet eden Hatim Hazretleri Hatim el-Asam çok büyük bir zattır bu da. Evliyaullah menakıbinde menkıbeleri çok geçer, sözleri çok geçer. ne sordu ona, "Sen benden 30 sene de ne kazandın? Ne ilim öğrendin?" O da dedi ki, 8 fayda öğrendim bunlar bana yeter kurtuluşumu bunlarda görüyorum nedir o 8 fayda sordu o da cevap verdi bunların birincisi neydi baktım ki herkes bir sevdiği var ama sevdikleri kabire kadar geliyor on terk ediyor kabire onunla beraber hiçbirisi şey girmiyor o zaman insanın sevdiklerinin en iyisi ne olmalı kabirde yanına girip eniş ve yoldaş olan Salih ameller olmalı. Ben de kabrime nur olsun, kandil olsun diye, beni orada yalnız koymasın diye, salih amellerle meşgul oldum, diyor. Birinci kazandığım fayda. Allah'ım bizim de bütün amellerimizi salih eylese. Amin. Arkadaşlarımızı salih eylese. Amin. Meclislerimizi salih eylese. Amin. Bak Bu meclis salih bir meclis. Eğer ki burada e, gıybet dedikodu, mala yani. Yalan, dolan, haram, işki kumar, faiz, benim e, gibi meseleler olsaydı e, bura ne olurdu? Fasit, bozuk bir meclis olur, bozuk bir meclis olurdu. Ama şimdi burada arkadaşlarımızla ekseriyetle salih, yani etrafımızda şimdi bir cemaatin içinde kendimizi buluyoruz, oturduk sağımızda solumuzda kim var? Bazınsında tanımadığımız da var. Ve lakin genel manasıyla bugün burada oturanlar Allah için bu meclislere gelenler salih insanlar Allah'ım bizi salihlerden ayırmasın amin. amin şimdi herkes nasıl görecek benim yanımdaki e, salih adam önümdeki arkamdaki salih adam çok mübarek insanlar var demin bir mübarek bir zat, birkaç zuhurat anlattı bana mesela nur gibi beyaz sakallı efendi hazretlerimizin ihvanından yani baş tarafını söylemeyeyim belki sakıncalıdır. Son tarafında ne buyurulmuş? Ders yaparken ona şu anda devir alimlerin devridir, ulemanın devri başladı. Böyle bir müjde verildi şimdi. Ben beyaz sakallı nur gibi bir insan. Ben az çok adamdan anlarım. Hani Halid abi'nin dediği gibi ben treni kaçırdım ama garda bulunduğum için binenleri gördüm. Garajda rastladım yani. Ben binenleri gördüm. Onun için ben salih bir zat olduğuna kanaat ettim. Fakat zuğratın başı çok önemli değil. Özelde de söylemem. Özelde de söylemem. Ama ulemanın dönemi başladı. Çünkü ehli sünnet dışı fırkalar artık Allah'ın izniyle ayıklanıyor. Ehli sünnet dışı akımların foyası meydana çıkar. E i̇nşallah bu e, efendim Şia'ya meyledenler, Vehhabi'ye meyledenler, eee tasavvufun kahr edenler, mezheplerin kahr edenler, bunların şeyi daha da meydana çıkar inşallah. Böylece eli sünnet ayıklanır. Eli sünnet ayıklanır. Yemizullu'l-kabite min'at-tayyibe. Allah ne yapacak? Ne yapacağını Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Pisiyi temizden ayıracağım. Ve ce'al'il-kabite ba'du ala ba'. birbirinin üstüne katacağım. فَيَرْكُمَهُ جَمِعًا Hepsini birbirinin üzerine yığdırıp فَيَجَعَلَهُ ف۪ي جَهَنَّم Cehenneme atacağım. Biz o pisler içinde olmayan zerre zerregada pis olan pise girer. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sakalı şerifine kıl derse pise girer. Tasavvuf lazım değil derse pise girer. Yüzü su hürmetine istenmez dese pişe girer. Evliya Allah'ın yolun inkar etse girer. E, tabii öbür itikadi konuları hiç söylemiyorum. Onlarda sıkıntısı varsa zaten pisliğin ta kendisi olur. Pisliğin ta kendisi olur. itikadı yani iman şartları, kaderi inkar, şunu inkar, bunu inkar. Tehlikeli bir durum. Onun için bizler kabire gelecek salih ameller. O zaman meclislerimiz salih olsun. Oturduğumuz, kalktığımız insanlar salihlerden olsun bozuk insanlardan, hele ki itikadı bozuk insanlardan uzak duralım. Şüpheci insanlar, acabacı insanlar, o ne, bu ne? Mesela ayet ne buyuruyor? sehidül il il il il il il il il il il il ve il il il il il il il il il bütün sahabe çıktığı hastalar, işte körler, kötürümler kaldı Medine'de. E ondan sonra muharebelerde herkes çıkmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bazı kere kendi çıkmıyordu. Kendi çıktığı zaman herkesin çıkması gerekiyor. Ümmete zorluk oluyordu. Ve bazı çok kalabalık seriye, müfreze icap etmiyordu. Az bir adamın da göreceği işler oluyordu. bu Bunun için sallallahu aleyhi ve sellem bazı seriyelerin hani hiç ümmetime zorluk yapacağımı bilmesem hiç oturmam buyuruyor. Öldürüleyim, diriltileyim. Yemin ediyor ki kaç kere öldüreyim, diriltileyim istiyorum ve Allah yolunda cihatta her seri arkasında öyle böyle ne şu galab Ümmetime zorluk yapacağımdan korkmasam çünkü kendisi çıkınca bütün ümmete icap ediyor. Onun için ümmete zorluk olmasın diye her müfrezenin arkasında çıkmadım. Yoksa oturmazdım. Ne kadar cihat peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hiç korku yok, hiç hiç canına acımak yok, hiç rahatlık istemek yok. Ne kadar sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hiç sözü sadık ama ümmete zorluk olmasın diye bazılarına katılmadım. Sahabe-i Kiram'dan çok katılanlar oluyor. E Medine'de boşalıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşvik ediyor. ayet Kerimeler teşvik ediyor. Bazı kere Medine'de de çok az adam kalıyor. Bu sefer Efendi sallallahu aleyhi ve sellem yanında az adam kalınca da e, sohbetler oluyor. Beş vakit namazdan sonra Sual cevaplar oluyor. Ee, burada ilim e, meydana geliyor. Hadis-i şerifler, e, tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu zaman vahiy devam ediyor. Yeni ayetler geliyor. E, Hadis-i şerifler de vahidir. E, dolayısıyla e, az adamda kalınca ezberleyen az oluyor. Birbirine nakleden az oluyor. Unutulma tehlikesi büyüyor. Onun için bu ad-ı kerime geldi. <gülüyor> Müminler toptan, hepsi birden cihada çıkmaları uygun değil. Çünkü neden? Ya bu sefer vatan kalır, muhafazasız efendim, ırz var, namus var ilim var, amel var sohbet var, bunları da bırakmak doğru değil. Yani cihada gerekli kadar çıksınlar. Geri kalanları memleketlerinde dursunlar. Felevlâneferâ min kulli firkatim minum laifetûn. Orada mahsuf da var ve ekrame gizlidir. Yani bir kısımları cihada çıkarken bir kısımları da dursun. Oturanlar niye dursun? liyetefekka ufiddin çünkü o zaman cihatlar biliyorsun 2 ay 3 ay 6 ay gitmeler dönmeler yarım sene falan bir sene duranlar da niye dursun dinde ilimlerini artırmak için çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durduğu için meclisinde bulunsunlar sohbetini dinlesinler ve dinde fıkıh ilimlerini işte itikat fıkıh, helal, haram ilimlerini artırsınlar veli unziru kavmu mida raci'a uleyhim Şimdi o cihada gidenler de ne yaptılar? Kimisi şehit oldu, kimisi yaralandı falan. Kimisi de geri dönüyorlar. O dönenleri de bunlar ne yapsınlar? Uyarsınlar. Siz bak yoktunuz ama siz cihada gittiniz, geldiniz. O arada şu ayetler nazil oldu. Şu hadis-i şerifler varid oldu. Bunlardan malumatınız olsun ki ümmete duyurulsun. Yarın bugün bu sahabe dünyaya dağılacak. Hepsi bilsin bunu. Uyarsınlar. Mesela çünkü Vazı e, gayesi uyarmaktır. Tehlikeli geçitlere haber vermektir. Helak olmasınlar, düşmesinler köprüden aşağı. Leallehum yahderun o dönenler vazları dinleyince ola ki sakınırlar. Yani haramlardan işte yeni bir haram beyan edildi, yeni bir mekruh beyan edildi. Çünkü o o, o zaman vahiy zamanı her gün bir ayda neler olur? Onlardan sakınsınlar. Şimdi bu hadisenin tefsirinde ya, ulema çok detaylı çok ilim var çok ilim o ilimlerden bazısında güzel bir tespit ve istidlal yapmış orada diyor ki bir adam ehli sünnet alimse e, yani bu müseccel ise ise bu kişi te tek bir alim de olsa e, bunu dinleyen bir cahilin yani fıkıh ilmi olmayan ilmi kelamdan yani tasavvuf veyahut ilmi kelam daha mühim itikat ilmi olmayan kişi bunun dediğine inanmak ve buna uymak ve buna göre kendini sakınmak durumundadır diyor. Ne demek durumundadır? Yani bu bir kişidir haberi vahit yani. Bir kişinin haberiyle amel zorunlu değil. Hani mütevatir olacak çok cemaat. E, bu bir kişidir. Ya, bir kişidir ama sokaktaki bir kişi değildir. Bu alim bir kişi ise bir kişi de olsa sözünü tutmak gereklidir diyor. Çünkü bu ad-i kerimede diyor yani o dönenlerin hepsi 30 tane alimi bir arada görme şansına sahip değiller. Veya 30-40 sahabeyin bir anda dersi bir anda olmaz. Dolayısıyla hepsi ne yapacak? Biz yokken burada neler buyuruldu diye araştıracak. Araştırınca o şey işte Azri Ömer'e rastlayacak. O İbn Abbas'a rastlayacak. Herkes birinden ilim alacak. E sahabede peygamber olmadıklarına göre onlar da alim sınıfına giriyor. Peygamber sefayı geliyor. Peygamber değilse alim sınıfına giriyor. Alim sınıfına girince Onlardan bir tanesinin dediği de o dinleyeni soranı bağlar mı? Bağlar. Dolayısıyla ne demek istedik? Ehli sünnet ama adam ehli sünnet dışına çıkmış. O ehli sünnet dışına çıkarsa isterse kırk tanesi bir araya gelsin. Diyelim ki bütün ilahiyatlar toplandı. Dediler ki biz karar verdik. Ne olacak? Yahudi cennete girecek. Yani bu ilahiyatların tümü bir araya gelse bu ilim sayılır mı? Sayılmaz. Neden? Çünkü ayet hadise zıt ayet hadise düşerse elli kişi de olsa bir kişi sayılmaz o ayrı bir şey ama ehli sünnet olduğu hak tescilli ise bir zatın bunun dediklerini dinlemek ve amel etmek durumundadır diyor onun cemaatına gidenler sohbetine gidenler ondan fetva soranlar vesaire ama sen şimdi hocaları birbirine tokuşturayım ondan bir fetva al ona söyle o öyle dedi bu böyle dedi bazı böyle e, simsarlık yapanlar var e bunlar nasipsiz. Çünkü derdi dini anlamak, amel etmek değil. O oradan mamluk yani. Söz taşımak. Siz onlardan değilsiniz elhamdülillah. Bir şey dediğimiz zaman itikad ediyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Ben de bunu böyle anlıyorum zaten. E, bunu anladığım için de size karşı konuşma arzum geliyor, şevkim geliyor. Öbür türlü e, şüpheli adamlar vesveseli evhamlı adamlarla da sohbet muhabbet olmaz yani. Çünkü Mevla da konuşturmaz o zaman. Tutur, tutulursun kalırsın. Açılamazsın. Konuları açıklayamazsın. Elbet burada da belki içinde bazı şüphesi olanlar olabilir. Vesvese gelebilir. Ama bu cemaatin bereketiyle efendim, onlar zahil olur. Yani vesveseleri zahil olur. Kendileri zahil olmasınlar. Kendileri daim olsunlar. Vesveseleri zahil olsun. Ondan sonra, bu, biz burada Allah için bir araya geliyoruz. Eli sünnet halimlerden okumuşuz. Ehli sünnet meşayiftan yetişmişiz. Dolayısıyla anlatılan meselelerde bazı itikadi konu oluyor, bazı fıkhi konu oluyor. Burada şüphe ve tereddüt gerekmez. Çünkü ayet-i göre e, döndükleri zaman diyor, din tahsil etmiş, kendini ilme yoğunlaştırmış olanlardan uyarılarına dikkat etsinler ve sakınsınlar diyor. Yani onların dediğine baksın. Yoksa demiyor ki, efendim büyük bir alimler topluluğunu bulsunlar, bir meseleyi hepsine sorsunlar, ondan sonra hepsi aynı derse o zaman uysunlar. Ayette böyle bir şey yok. Ayette Döndükleri zaman ilim tahsil etmiş olanlardan uyarılarını alsınlar, ona göre uysunlar diyor. Bu da demektir ki ehl-i sünnet ise bir alim tek de olsa onun görüşüyle amel edilir. Ama ehl-i sünnet dışındaysa çok da olsa amel edilmez. E sen ehl-i sünnet olup olmadığı ne, nereden anlayacaksın? E tabi senin ilmin ona yeterli olmayabilir. E senin de kültürün var altyapım var. Senelerdir buraya bu cemaate devam edenler var. Burada benim 20-30 senelik gelenim gidenim var. Yani bazı arkadaşlarımız burada 30 senedir sohbete de var. Ee, daha da eski olan yaşlılardan da var. Ee, tabii ki Efendi Hazretlerimiz 60-70 sene ee, onun sohbetinde bulunanlardan da var. Şu anda 50-60 sene. Efendi'yi dinlemiş adamlar da var. Yani yaşıyorlar hayatta. Onlar da bir berekettir. Yaşları büyük olması hasebiyle. Allah daim eylesin. Ha şimdi... Mahmud Efendi Hazretleri dedim mi bir adam durması lazım. Haşini bir adam Mahmut Efendi de durmuyorsa zaten o gidebildiği yere kadar gitsin. Onu freni patlamış. O, ona ben ne diyeyim şimdi? Bu bütün dünya İslam aleminin mücetdid ilan ettiği, gavs kabul ettiği bu kadar e, efendim misli olmayan bir zat. Yani şimdi dolayısıyla sağlam kulpa tutunmak lazım. Yani yapıştığın kulbun sımsıkı olması lazım ki e, asıldım mı ne yapmasın, kopmasın. Asıldın mı kopmasın. Seni de tutsun. Senin gibi, benim gibi nice asileri, mücrimleri, günahkarları da ne yapabilsin? Tutabilsin. Hidayette, istikamette sabit kılabilsin. Kulbun sağlam olması lazım. Ehli sünnet kulbuna tutulmak lazım. Ha ben kendim hiçbir zaman methetmedim. Methedilecek halim yok çünkü. Methedilecek bir şeyimiz olsa. Ama şunu söylemek durumundayım. Ve emma bi nimeti rabbike fe Rabbinin sana nimeti var. Habibim onu çok anlattı. Yani nimeti anlatmak şükürdür, anlatmamak nankörlüktür. Bu da emirdir ki ettehadü bi teala şükrû ve terkû küfr. Sana Allah'ın bir iyiliği varsa e benim gözüm güzel, yüzüm güzel, kaşım güzel, şuran buram param şöyle. Ha bunlar ayrı bir şey. Ama bizim nimet olarak bildiğimiz en mühim mesele ehl Sünnet itikadımızdır. Bu nimeti anlatmak şükürdür ki biz ehl sünnet üzereyiz ve ayrılmadık, inşallah ayrılmayacağız. Allah'ın nimetiyle razd kerem ile ve tevfik ile. Nimet'i anlatmamak da küfürdür diyor. Yani kafir demek değil nankörlüktür. Çünkü Rabbin sana lütfetti sen bunu nasıl gizlersin. Ama öbür şeyleri bilir? yani. Bazı özel iyilikleri olur Mevla'nın bir kuluna onları demeyebilir. Ama herkese mal olmuş iyilikleri anlatmak lazım. Benim için iyiliklerin en başıları gelir. Efendi Hazretlerimizin tezkiyesi gelir. Öyle bir zattır. E ne demiştir? Bu Ahmet tam ehli sünnettir ha şimdi burada bunun şahitleri de vardır burada sanki bir de eli sünnet de demiyor tam eli sünnettir bu söz sabittir ve mübarek zattan varid olmuştur e dünyanın e itibar ettiği ve ittifakla kabul ettiği bir zat e böyle bir zattan da bunun gelmesi bize nimet olarak yeter ki imanımız eli sünnet dairesinde sağlamdır elhamdülillah bundan dolayıdır ki bizim size anlattıklarımız haktır ve hakikattır ve sizi bağlar. Sizi bağlar. Biz ihtilaflı bir konuda size yorum yapmayız. Zaten o ihtilafı çözmek için daha evvel diğer alimlerle görüşüyoruz. Ki ihtilafa aktarmayalım milletin kafasını, karıştırmayalım diye. Dolayısıyla konuştuğumuz konularda efendim mutlaka bize itimat edin ve amel edin. Zarar görmeyeceksiniz inşallah. Dünyada ahirette zarar görmeyeceksiniz inşallah. Yani ilmi aktarımlarımızdan bahsediyoruz. Yoksa zaten mürşidimiz var. Diğer insanların da bazı mürşi, farklı mürşitleri var. Allah hepsini mübarek eylesin. Efendim e, sadece Efendi Hazretlerine bağlanılabilir, başkasına bağlanılmaz. Demek doğru olmaz. Diğer mürşitlere de efendim muhabbetimiz var. Ehl-i sünnet olan zaten ehl-i sünnet olmayan müfsit olur, mürşit olmaz da ehl-i sünnet dairesinde e, mürşitler vardır dünya her yerinde de vardır herkes kendi mürşitte sahip olsun sahip çıksın tazim etsin, saysın saydırsın ama bizim sohbetlerimiz şeriat sohbetidir ehl-i sünnet sohbetidir ve fıkıh sohbetidir ve ilim sohbetidir e, burada arasına Muhammed Efendi Hazretleri ile e, bundan dolayı bazıları kıskanır yani kıskananlar olur bu kıpta manasına, imrenme manasına uygun olabilir ...ama Allah muhafaza etsin... ...efendim... E, e, ...ben kendi şeyhim ederken ...o benim şeyhim'in derecesini düşürecek laflar konuşsam... ...o kendi şeyhim'i ederken ...ben onun derecesini tenkıs edecek laflar konuşsam... ...bu günah olur... ...bu caiz olmaz... ...muhabbette sınır yoktur... ...isteyen istediğine bağlanır sever... ...ama bizim sohbetlerimizin arasında... ...bu konular geçmesi de... ...ne olmamalıdır... ...efendim o... ...kendi şeyhine, tarikatına milleti bağlıyor... Onun için onun sohbetine gitmeyin. Bunu çok dediler bir aralar. Bunu çok dediler hala da diyorlar. Ama kendileri de gereken ilmi veremiyorlar. Kendi ihmanlarına, kendi cemaatlerine. Bu sefer ne oluyorlar? Onlar ortada kalıyorlar. Çünkü bu sohbetlere gelseler tevessülün delilini öğrenecek, istihasenin delilini öğrenecek, himmet istemenin kaynağını öğrenecek, rabuta'nın delilini öğrenecek vesaire E şimdi onlar bu kaidelere itikad edip amel ediyorlar ama ortada dolu... Karıştırıcı bozuk inançlı adam var onları ne yapıyorlar bozmaya çalışıyorlar. Bu sefer onlar kendi kapılarında hocalarında sohbetlerinde buna dair yeterli ilim bulamayınca şüphelenmeye başlıyorlar. Ondan sonra niceleri kendi tarikatlarını bırakıyorlar. Esasen bizim sohbetlerimizi dinlemeleri kendi şeklerini anlamaları bakımından da faydalı olacaktır. Çünkü yine ki sohbet şerata dönüyor. Yine eli sünnet dönüyor. Çünkü tasavvufun da kaynaklarının hepsi eli sünnet delillerinden alınmadır. Tasavvuf e, efendim mantar gibi e, köksüz bir şey değil ki. Bunun için cemaatten ayrılmayalım. Sohbetlere devam edelim. İnsanları irşat edelim. İnsanları hidayet edelim. İnsanlara yol gösterelim, delalet edelim. Herkes nasibini alır. Herkes nasibini alır. E ben Muhammed Efendi'nin kölesi olayım. Ama bu kadar da anlattığım halde... ...nice benim sohbetimden... ...benim sohbetimden... ...yüzlerce benim belkimiş halim var... ...namaza başlamış, içkiyi kumarı bırakmış... ...ama tarikatı gitmiş başka bir yerden almış... ...Efendi Hazretlerinden almamış... ...böyleleri var mı? Çok! On sonra da geliyor sanki bana da mahcup olacakmış gibi... ...ya mübarek burada helva lokum satmıyoruz ki... ...gönül işidir yani... ...başka bir yere gönlün gitti... ...git oradan tabii ki... ...ama... İşte hocam ben senden namaza başladım. Sende hakkın çok. Çok bu lafları duyuyorum. Ama işte ben falan yerden ders alım Sanki onu da utanarak söylüyor. Ya kardeşim niye böyle mahcup oluyorsun? Ne demek? Allah mübarek etsin. Tabii alabilirsin. Çünkü orası da eli i sünnet diyorum. Tabii ben biliyorum neresi eli i sünnet neresi değil. Ekseri de bizim sohbeti dinleyenlerden de hiç böyle sapıtanı görmedim. O yine bulursa da yerini nasıl buluyor? Eli i sünnet buluyor öyle gidip rastgele sapık mapık birilerini bulmuyorlar. Çünkü sohbet at yapısı var. Sohbet at yapısı olduğu için hak üzere birini buluyor. Allah hayırlı mübarek yapsın. Tarikat işinde özellik var. Herkes özelliğine sahip çıksın. Nispetini muhafaza etsin. O bağlantı noktasını muhafaza etsin. O ayrı. Amma ve lakin e, tabii ne, neyle uğraşacağız? Biz şimdi itikat meseleleriyle, fıkıh meseleleriyle millete kabirde ne lazım? Ona bakacağız yani. Biz bunlarla mükellefiz. Tasavvuf işinde herkesin meşrebi var. Herkes meşrebini bildi Allah buyuruyor. Yani 12 bir asa vurdu yani hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çıktı ama Musa aleyhi ve sellem bir asa vurdu Beni İsrail 12 topluluk idi bir de kıskanç adamlar birbirinin içtiği yerden değişmezler yani. Mevla'da bir kayadan taş kadar taş kadar bir şey Efendim, e, küçük yani bir kaya ondan kafa kadar diyorum, taş kadar diyorum kafa kadar bir taş kafa kadar bir taştan on iki ayrı göze ve her e, bir kabile kendi gözesini bildi buyuruyor öbüründen içmiyorlar çok kıskançlar ya zaten İsrail mesela bu ayet tasavvufta da delilimizdir yani herkes meşrebini bildi bu ne demektir içeceğin noktadan içsin yani öbürünün içeceğin noktadan içmesin yani ama bu tasavvufta meşrep meselesidir. Ama ehli sünnette mezhep meselesidir. Mezhepte hepimiz neyiz? Aynı kaynaktan içiyoruz hepimiz. Ehli sünnet vel cemaat. Maturidi Eş'ari yani hani, Hanefiler Maturididir. Şafiiler, Hanbeliler, malgi Eş'aridir. Fark var mı? Yok. Maturidi Eş'ari hepsi nedir? Ehli sünnet. Fıkıhta Hanefi, Şafi, Hanbeli 4 mezhep hepsi nedir? Ehli sünnet. Bu arada fark yok. Ama sen Mutezile dersen Şia dersen, Cebriye dersen, dersen, dersen, 72 tane naneden birini yersen, orada gitti yani. Cemaatten ayrıldı, yoldan ayrıldı, elüsnetten ayrıldı, çok büyük tehlikeye gitti. Çünkü orada itikat bozuklukları devreye girdi yani. Onun için nerede birleşiyoruz? Mübarek olsun. Nerelerde özel ayrımlarımız var? O da mübarek olsun. O da rahmet olsun yani. Şafi mezhebinde olması adamın rahmettir. Kadiri tarikatında olabilir. Rahmettir. Ama yeter ki o kadirilikten nereye gitmesin? Şiile doğru gitmesin. Bektaşilik hak tarikattır. Ama bektaşilikten nereye çıkmasın? Mezhepsizliğe doğru çıkmasın. Mevlevilik hak tarikattır. Ama o Mevlevilik derken ne yapmasın? Efendim biz namaz mamaz düştü bizden dönüp duruyoruz. Demesin yani. E çünkü orada o zaman ehli sünnetten çıkmış olur. Hacı Bektaş da namaz beş vakit Farz olacak. Mevlana'da namaz diyor. Hepsi aynı eli sünneti söylüyor. Ama tabi aşağı doğru ayrımlar, kıvrımlar, bozuk bozuk gitmişler bugüne kadar. Gelinmiş. İnşallah Allah bizim yollarımızı muhafaza eder. Bundan dolayı imrenme olabilir, kıskanma yani haset manasında Müslüman da olmaz. Ama gıpta da olabilir, imrenme olabilir. Evetim. Herkes kendi şeyhinin büyük olduğunu iddia edebilir veya onu ispat için. E, keramet anlatabilir ve şer mübarek olsun denir. Ama bizim bu sohbetlerde şeyi iyi mizanı, terazi kantarın topuzunu kaçırmayalım. Biz burada esasen şeriat sohbeti yapıyoruz. Ehli sünnet ve vel cemaat itikat sohbetleri yapıyoruz. Onun için bunda herkese fayda var. Hangi tarikattan olursa olsun fayda var. Neden? O da kendi delilini şeyhini sevmeyi bile bu sohbetten öğrenecek. Veya sevmenin dozunu dozajını buradan ayarlayacak. Çünkü bu dost kaçırılırsa Allah muhafaza. O zaman da benim şeyhim dedi ki karını getir efendim elimi öpsün. Al bakalım şimdi. Buradan dengeyi almayınca e benim şeyhim ne derse doğru Karısını götürecek. Git şeyhin elini öp diyecek mesela. Veya şeyhin karısı gelecek. Hadi bakalım biz bunları duyduk yani. Hacı anne ya o zaman şey, işte, hacanne tabiriyle yani şeyh efendinin bütün ihvanlar kadının elini öptü diyorlar yani. E şimdi böyle de şeyler hem de Osmanlı'ya çok daha yakın dönemde oldu ki şimdi hepten efendim durum e, vahim çok cahillikte var çok cahillikte var adam papaza şeyhlik vermiş ya Amerika'da gitmişler papaz mevlevi olmuş ulan papaz evelen müslüman olsun serseri misin sen papaz mevlevi olur mu ya mevlevi İslam'ın alt kolunun altın altı ya papaz evelen müslüman olsun papazı şeyh yapmışlar bir kadın var burada da başı açık, ması açık, tesettür de şart değil diyor. O kadın da bütün bürokrasi, bürokrasi ona mürüt olmuş. Alıyor onları 400-500 kişi, bütün bürokrasinin karılarını götürüyor Ümre'ye falan. Ümrede kapatıyor herhalde mecburen. Arabistan'a başı açık giremediğinden herhalde. Yoksa Kabe'de bile başı açık, caiz değen bir kafa yani. Ya böyle şeyler türemiş. Hem de ne kadar okuyorlarsa o kadar fazla sapıtıyorlar. Ya ne kadar diplomalıysa o kadar bozulu buluyorlar yani. Yine Hakkı bulmak fakir fukaraya nasip oluyor. Garip kurabaya nasip oluyor yani. Elhamdülillah. Allah bizi fakirlerden ayırmasın. Amin. Dervişlerden ayırmasın. Amin. Hakiki dervişlerden eylesin. Amin. Hakiki dervişleri sevenlerden eylesin. Amin. Yani hakiki derviş olmak da zor biraz. Ama sevenlerden eylesin. Amin. Onlarla birlikte bir araya sohbete gelenlerden eylesin. Amin. Bu cemaat böylece Allah'ım daim eylesin. Amin. Kaim eylesin. Amin. Birinci fayda, senle ahirete ne gelecek, senle mezara ne girecek, salih ameller, o zaman ona bakacaksın. Bugün çok haberler var, bu gece ölsem bu haberlerden mezarda bana ne var? Hiçbir şey yok. Şimdi işte efendim anayasa mahkemesi şunu bozdu, şunu karar verdi, şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Allah hayırlı yapsın, anayasa mahkemesi ne yaparsa Allah hayırlısını yapsın. Şimdi Anayasa Mahkemesi bir şey karar verdi, bir şey oldu. Yarın çok mühim bir olay. Ama ben de bu gece de öldüm. Yarın hiç melekler Anayasa Mahkemesi'ni takar mı ya? Sen yasıyı kıldın mı kardeşim? Sünneti kıldın mı? Vitri kıldın mı? Abdestin doğru muydu? Ne düşündün? Ne yaptın? Sana namazı soracaklar. Senin namazın delik deşik. Abdestin bozuk, her şeyin bozuk. Sen de diyorsun ki, ya ben size biraz haberler vereyim. Dün gece ben sabaha kadar haberleri dinledim de ondan kaçırdım yani ne yaparlar sana basarlar zoppayı kabrin ateş olur ya salih amel ne bu gece bu sohbet cemaatta geldim mübarek cuma gecesi efendim akşam namazını cemaatle kıldık burada yasıyı cemaatle kıldık yarı gece kadar ibadeti şimdiden koyduk kenara biz yani hadis-i şerife göre konuşuyor bir de cemaatle olduğu için yüzde yüz kabul 40 kişiyi geçtiği için birinin kabul hepsi onun hürmetine kabul yani bayağı bir garantisi var bu cemaat meselesini. Yani. Bu şimdi radyodan dinlemekle falan da bu garantiler olmuyor. Ancak ilim tarafını alıyorsun. Ama amelde çok fark var buraya gelmekte. Adım atmaktan, gelmekten, gitmekten. Evet. Onun için bunlar salih amel. Salih amel, cemaat da genel anlamıyla salih mi? Genel anlamıyla. Özel anlamıyla ben salih miyim? Şimdi ben salihim diyemem. Ama bu cemaata salih cemaat diyebilir miyim derim. Çünkü Allah için gelmişler. kenel manada. Hacı Salih Efendi yazıp yazıp bitiremedik bir sene olacak dergide. Evliyanın en büyüklerindendi. Haddesi, bir de Adapazarı'nda bir Salih Efendi vardı. İkisi de doksanlık. O uyumaz, o uyumaz. Gözler böyle kan çanağı, sabaha kadar zikir ibadet. Vatanı memleketi okurlar, ederler, sınırları gezerler. Görevli evliyalılar, rical yani ikisi bir araya gelirlerdi ne derdi ikimizden bir salih eder mi acaba derlerdi şimdi onlar ikisinden bir salih etmeyince tabi bizim 80'imizden bir salih etmez de ama cemaatta rahmet var bu cemaat salihlerin cemaatıdır ama özele indirgediğimizde ben salihim demenin üzümü yok e şimdi burada salihlerle birlikteyiz sadıklarla beraberiz <gülüyor> bulunun kimlerle beraber <gülüyor> doğrularla beraber Genel anlamında bu cemaat sadıktır. Allah'a verdikleri sözde sadıktır. Camiye gelmişler. Namaza gelmişler. İlim tahsil edeceğiz demişler. Söz vermişler. Efendim gelmişler. Alimlere söz vermişler. Derse devam edeceğiz. Gelmişler. E sadık. Genelde. Ama özelde herkesin yanlışları olabilir. Rabbim cemaate bağışlayacak. İnşallah ve Yani millete bakarken ne demeyeceksin? Efendim ben salihim. Benim hürmetime şu yandaki de geçiniyor diye adama yan yan bakmayacaksın. Diyeceksin ki ben bozuk adamım, şu yandaki salih adam onun hürmetine geçineceğim diyeceksin yani. Buyur. 34GC 2418, 34GC 2418, 34GC 8152, 34GC 8152. 8152. Arkadaşlar ağacı bu arabalar yerine nasıl? Evet. yol Yolaşmak imandan bir be. Akşamdan sonra da sen, var adam, sen imamlı ediyorsun diyorsun, e, müezzin bilmez bizim usulümüzü, sen yine şeyi oku, la ilahe illallah, bir de o, cemaat, cuma gecesi kaçırdılar. Kimisi, he, 10 kere on daki fazilet, hele bir gece, cuma gecesi, adam gelmiş zaten buraya, yastığa oturacak, bekleyecek, zikretmesi lazım. Yani o, kaçırıldı mı? Ben kendim okudum ama, üzülüyorum, kaçırdı millet. Yani o ne kadar fazileti var. O ne yazılıyor, 10 şey ediyor. Sabah kadar koruma veriliyor. 10 köle azadı veriyor. Çok fazileti var o şeyin. E, namazların peş akşamla sabahın peşine. Onlar Allah'a mecirliğinden nar 7 kere cehennemden beraat alır adam. E, zaten gelmiş bize buraya. Bunları çoğu bilmez. Ama işte sohbete gelmiş. O vesileyle cuma gecesi kazansın adam. Hatırlatmak lazım. Kendi kefi başına yapmaz buna milletin çoğu bunları. Onun için ona dikkat edelim inşallah. Kazanmak, kazandırmak Mezara ne inecek? Ola o geliyor işte. Baktım baktım diyor. En sevdiklerim yukarıdan bırakıyor gidiyor. Salih amel kabre iniyor. Zikir, tevhid. Evet. Vel İkinci faydayı da okumuştuk. İkinci fayda neydi? Ben mahlukatı gördüm ki nefislerinin hevalarına uyuyorlar. E, bunu okumuş muyduk? Yoksa bir mi kaldırdık? He? ya bir de kalmıştık. Doğru. Bir de kabir şeyleri çıktı. Kabirdeki ibadetlerin, evet sureler çıktı. Çok şey çıktı. Şimdi ikinci kazandığım fayda nedir? Ben mahlukatı gördüm. Yektedûne <gülüyor> ehvâvım. Nefislerinin arzularına uyuyorlar. Baktım herkese. Ha Hatim Yasam Hazretleri anlatıyor. Baktım ki nefislerinin arzularına uyuyorlar. Canları ne istiyorsa onu yapıyorlar. Ve <gülüyor> ne? Süratle gidiyorlar ila muradati nefislerinin isteklerine doğru e, sürat ediyorlar gayret ediyorlar harekete geçiyorlar ya karnı acıktı mı doğru lokanta fırın mesela e, efendim canı bir şey istedi o şimdi tabii yine yemek içmek mübah şeyler bir daha haram şeyler isterse Allah muhafaza haramada gidiyorlar bir almağa gidiyorlar rakalma gidiyorlar canı onu istiyor. Mesela canı film tiyatro istiyor. Oraya gidiyorlar. E canı efendim gazino istiyor gidiyorlar. Yani harama gidiyorlar. E bir de helalda da tabii fazla açılmamak lazım. Mubah dairesi geniştir ama o geniş daireyi de sonuna kadar kullanmamak lazım. Çünkü önümüzde kabir var, ahiret var. İsteklerimizin bir kısmını da nereye bırakmak lazım? Bazı yani istekleri de cennete inşallah. Saklamak lazım. Ama sen diyorsun Hoca Efendi cennete de gidemezsek, burada da yemezsek bu karpuzu. Yani hepten gideceğiz, biz için. Burada buradan tadıyoruz yani. Tamam, tat biz bir şey demedik ama tadını da bırak dedik yani. Tadını da kaçırtmamak lazım. Baktım gidiyor, herkesin derdi nefis ne istiyor oraya doğru. Tabi burada haram helalı konuşursak e, mevzu belli. Zina istiyor. E sen zina, adam zina imkan arıyor, o işte mesai sarf ediyor, gidiyor geziyor, geziniyor, para harcıyor falan. Sen orada kendini tutulabiliyorsun, ne mutlu. Helal dairesinde kalıyorsun, ne mutlu. da efendim içki gibi şeyler istiyor, haram. Sen helalda kalıyorsun, işte sen diyorsun sık bana bir portakal suyu diyorsun, ne yapayım diyorsun falan. Bu portakal suyu bin katıydır o şaraptan, hiç tadını bilmem ama belli yani, içenin durumundan belli yani. Ama nefis işte. Belki bazılarının da canı onu çekiyor. Ama orada durabiliyorsa ne güzel sınırı koruyor. Evet her meselede bu var. İşte giyinecek bir şey ipek, halis ipek erkeğe haram edilmiş. İlla ipek giymek istiyor. Ya bu kadına helal erkeğe haramdır ama orada canın istediğini yapmıyor. Yün giyiyor, pamuklu giyiyor vesaire. E, haram çünkü, açıkça haram edilmiş. Altın takmak istiyor falan, yani senin erkeğe haram edilmiş. Ne yapacaksın sen altını? Efendim, e, dolayısıyla e, orada yine bir nefis devreye giriyor. Bazı Müslümanlardan da altın kullananlar görüyorum. Yani Müslümanlardan derken namazlı abdestlileri kastediyorum. Yani. Namazlı abdestlilerden de, hatta bazı hoca hocaefendilerden de, meş eski meşhur hocalardan da gördüm yani. Kocaman şövalye altın yüzük parmağında falan. Ama işte hoca olduğunun bir farkı şu... Bu haram değil mi hoca efendi? Haram diyor yani. Tabi başkası gibi olsa ne haramı diyecek. O zaman hepten de efendim e, gavur olacak ayrı dava. Tabi o kadar da yapmaz yani. Şimdi o zaman e, bir haram dairesi var. Helal haram meselesi var. Bir de efendim e, nefsinli mübahlar dairesinde nefse muhalefet meselesi var. Şimdi bu Evliyaullah'ın bahsettiği hangisi? bu zaten haram meselesini bahsetmiyor ama biz tabi sohbette mecburen biz yüksek çıtayız yüksek tutuyoruz e şu anda haramlara bile düşmemek büyük bir imtihan kazanmaktır Allah Teala muhafaza eylesin fe <gülüyor> teemmelkü ben iyi <gülüyor> düşündüm fi kavli Teala Mevla'nın şu kelamını ayet kerimesinde buyuruyor yani bunun gerisi var fe men tagha ...hangi kul ki azdı... ...ve hayat hayatet dünya... ...dünya hayatını tercih etti... E, ...bu tabii sıkıntılı iş... ...mesela haram içki içti... ...harama zinaya gitti... ...faizce, ticarette faize bulaştı... ...yalan söyledi, millet'i kandırdı... ...bu dünyayı tercih... ...azgınlık... ...ondan sonra efendim... E, ...her mesele de dünyayı tercihten geliyor uykuyu tercih etti mesela sabah namazını kalkmadı kılmadı çünkü büyük bir haram kebair günah kebair en büyük günah şirkten sonra namaz yani sabah namazını e, kılmaması kebair büyüklerin en büyüğü şirkten sonra yani o sabah namazı geçiyor mesela bu şimdi dünyayı tercih değil mi bu uykuyu tercih uykuda dünya peşin uyku e kalk biraz sonra yatarsın e uykum kaçtı bu bir daha uyuyamıyorum e daha iyi uyuma zikir yap işra bekle hele işra bekle nasıl uyursun bak İstonda gagala yere yatarsın. Çünkü şeytan işrar kaçırsın diye secadede uyutur yani. uykun gelmiyor. Nerede uykun gelmiyor? Sen gel bana uyku getirme metotlarını ben sana söyleyeyim. Ondan sonra dünyayı tercih etti. Yani bunu da e, nafilelerden bahsetmiyorum farkındaysanız. Yani farzları terk etti, haramlar iletickab etti. Fe'nel cehime Onun sığınağı, barınağı kızgın ateş. Evi ocağı ateş. Ya daha yorganı ateş. O sığındığı kucağına girdi. Anasının karısının kucağı ateş. Nasıl sığınıyordu dünyada bir yere? Ahirette de ateşe sığınacak. Sığıntırılacak yani. Öyle de zoru görünce cehennemi bile bayılarak arayacak yani. Mahşerdeki beklemekten. Yarım erihna evle binar. Bekle bekle canımız çıktı burada. Ya sen bizi bir rahatlat da, velev ki ateşle olsun bir rahatlayalım. Hiç adam cehennemdeki yanmakla rahatlık arar mı? Ne kadar zorluk var ahirette ya? Bu zorluğu düşünenler için, şimdi dünyadaki, bu başımıza gelenler, zorluk mudur ya? Bu nedir ya? Namazın ne zorluğu var ya? Sohbette şurada bir iki saat oturmuşsun, ne zorluğu var ya? Ama nefse gelenler. Onun barına ateş. Şimdi bu ad-i Hatim Hazretlerinin okuduğu taraf, ve memen kave Rabbi. Kim Rabbisin huzurunda hesaba çekileceğinden korktuysa. Ve en nefsu anla yani ben Allah'ımın huzuruna çıkacağım, orada hesaba çekileceğim. İğneden ipliğe her şey önüme konacak. Kurban olduğum fazlû keremiyle lütfedip geçerse ne ala. Yoksa en büyük veli olsan seni bir ince hesaba soksalar yanarsın yani. Yanarsın. Abdullah Mübarek olacak. Radiyallahu taalihi tabiinin en büyüklerinden. Bunlar kitaplarda efendim bütün ulemaan, nevliyanın kendilerinden şefaat istediği zatlar yani. O mertebeye gelmişler ama vefatlarından sonra manevi aleminde gören diğer veliler olmuşlar mesela. İşte Efendi Hazretleri nasıl yani ahirette neyle karşılaştınız? İlginç, ilginç ahiretten haberler geliyor. Manevi alemde tabi tasavvuf bunlara çok e, tabi zahiri ilim kitaplarında da var. Hasabuna fedekqu thumma mannu fa'tequ hakeda simetul müluk bil mamaliki yarfuk bu şiir okumuş demek rahat ki şiir okuyor rahat olmasa da şiir okuyamaz ama yine de diyor ki bizi bir hesaba çektiler bir inceden inceye bir inceleme yaptılar biz yandık dedik yandık biz sonra lütfettiler azat ettiler eder ki beraat sana veriyoruz. Padişahların adeti böylecedir, kölelerine yumuşak muamele ederler. Ya biz Allah'ın kuluyuz ya, kul köle demek. İnşallah Rabbim Melikül Mülük olarak, padişahlar padişahı, Malikül mülk ve Melikül Mülük olarak lütuf keremiyle muamele edecek inşallah. Yoksa bizim ne abdestimiz, ne namazımız, hiçbir şeyimiz tutar tarafımız yok. Onun için diyorum ki, bari itikadımızı sağlam tutalım. Çünkü itikattaki sağlamlık çok önemli. İtikatta amel gibi değil. Hani abdesti eksik aldın, namazda aklın başka yere kaçtı, şunu mu düşündün, bunu mu? Böyle bir şey yok. İtikat çok sağlam olsun. Zerre kadar evliyaullahın, ulemanın bildirdiği şeylerde şüphe etmeyelim. Asla şüphe etmeyelim. Ondan sonra. Biz zaten delil soracak makamda değiliz. Aman sıradan insanın bir alime sorduğu zaman, o alimin dediği ona hüccettir, delildir. Ta onu araştırması da icap etmez. Belki o alim onun durumuna göre, haline göre, mukteza hale göre de bir değişik fetva da vermiş olabilir. Başka alime sorar, o onu doğrulamayabilir. Ama onu o tanıyordur, o tanıyan ona onu vermiştir. Bunları iyi incelemek lazım. Yoksa her şeyin de standardı yok. Bazı fetvalar herkese aynı şey helal aram değişmez ama bazı meselelerde farklılıklar vardır. Değil mi? Adam zinaye düşecekken ona kendisini tatmin etmesi için fetva veriyorlar. E sen şimdi sen zinaye düşme diye bunu buna verir. O onun halini bilir. Öbürü onun halini bilmez. Sen der büyük günaha girdin haram işledim falan. E bu hoca bana fetva verdi. Ama ona sen ne halde sordun o senin neyini biliyordu da verdi. Bu senin neyini biliyordu da verdi. Bir, bir kitaptaki fetva vardır bir de onun özele indirilip de hani ki e, dükkandaki kumaş başkadır. Terzideki senin üzerine dokunacak kumaştaki paylar oynamalar başkadır. Değil mi? Bir de bakıyorsun efendim e, aynı ölçüde yap bana diyorsun. Bir sene evvelki ölçü bile tutmuyor. Ya zayıflamışsın, ya şişmanlamışsın ya omzun küçülmüş, yakan kamburlaşmışsın Değil mi? On sonra da terziye kapat buluyor. Sen bunun ölçüsü ne? diyor. Defter aynı. Ölçüyor aynı. Ama burası fazla geldi. Buradan sarktı diyor. Ama senin omuzun küçüğü oldu. Küçüldü yani. Adama göre fetva verilir. Adamına göre fetva verilmez. Yanlış. Adamına göre fetva verilir. Ama bu da kime bağlıdır? O kişiye senin sualini anlatmana bağlı. Durumunu arz etmene bağlı. Ve o kişinin seni tanıma tanımasına bağlı. Ama genel man mana nedir? Ben Rabbimin huzuruna çıkacağım. Hesaba çekileceğim. Artık İnşallah ince deşmezler, inşallah toptan muamele ederler. Burada yine bir müjde var. Namazı beş vakit doğruysa diğerlerini deşmezler diye. Bak burada çok acayip bir mesele var. Beş vakit namazı sıkıntılıysa, cetâdil işte erken dur ve çaredir kazaya bırakmaktır vaktinde kılmamak falan. O zaman bütün amellerini de delik deşik ederler. E zaten namazı karışık olan öbürlerinin düzgün olması da pek düşünülemez. Şu beş vakit namazı vakti vaktinde hele bir de cemaatle cemaatle de yetişemedi. Yani vakti vaktinde hani kazaya bırakmadan tadil erken üzere kılan adam iflah olur inşallah. İflah olur. Eflahar racülün sadık. Resulullah buyurdu yani. Beş kılarım dedi fazla bir rekat kılmam dedi. ''Farzları kılarım başka bir rekat kılmam.'' dedi ya bir tane. Sahabeden böyle. ''Zekat kırkta bir veririm bir kuruş fazla vermem.'' dedi. Oruç, Ramazan başka öyle. ''Aşure, Maşure, Kandil, Mevlid...'' Zaten Mevlid'de bayram da, diğer faziletli oruçlar var ya. Bir tek Ramazan. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? ''Eflahar racilin sadak.'' Sözünü tutabilirsek felah buldu. ya yani sadece farzlarla bile kurtulmaya İslamiyet söz veriyor. Sade farzlar. Farzlar da çok zor bir şey değiller. Ama tasavvuf, derin iş. Nefisle mücadele, uzun yolculuk. Ve nefsi anil heva. Mevla'nın huzurunda duracağından korkuyor. Nefsini keyfinden engelliyor. Ne demek? Hepimizde bir nefis var, onun da bir canının çektiği şeyler var. Bu canının çektiği şeylerden e, nefsini engellerse, tabi buna zahiri manada bakarsak ne mana vereceğiz? Haramlara meyil istiyor, onu haramlardan uzak tutarsa, ki hemen hemen ekseriyetimiz tutuyoruz, değil mi? Bizim de canımız ne turşular istiyor, ne naneler istiyor, değil mi? Ama biz nefsimizi ne yapıyoruz? Haramlara, büyük günahlara karşı frenliyoruz, yani ekseriyet itibariyle konuşuyor. Burada zahiri mana vermek gerekirse, nefsinin arzusundan nefsini engelleyen, yani harama onu düşürmeyen feynnel cennete Hiyel Onun barınağı, sığınağı cennete hala. Bir de cennetül mevâ diye de özel bir cennet var. Sekiz cennetten birinin de özel ismidir. Her bir cennetin nitelikleri var, vasıfları var, farklı faziletleri var. Ama tabi evliyaullah'a geldiğin zaman onlar bunu böyle yani bizim demin dediğimiz mana onlara biraz ne kalıyor? Geniş kalıyor, kaba kalıyor. Onlar ne yaparlar? İşi özelleştirirler özelleştiriyor kendine özelleştirirler millete teşmil etmezler ama onun için evliya oluyorlar veli oluyorlar ondan sonra keramette eriyorlar ondan sonra Allah Allah bu adam nasıl böyle benim içimden geçeni bildi falan sen şaşırıyorsun falan ondan sonra bir dua diyor hastaya bir nefes ediyor hasta şifa buluyor sen diyorsun ben 40 senelik hafızım okuyorum okuyorum adamın ağrısı arttı diyorsun bu diyorsun cahil de falan ama bir okudu diyorsun adam iyileştirdi diyorsun yani benim kadar ilmi de yok diyorsun kafayı takıyorsun ama işte o tasavvufun nefsini arzularından nefsi engellemenin getirdiği özel kerametler var bu tabi keramet için olursa da o da bir sıkıntı çünkü neden nefis sana yine derse ki sen az ye az iyi, az iç az uyu ondan sonra zaten de zayıflarsın falan ondan sonra hafiften de uçmaya başlarsın falan Ondan sonra belki bir dua edersin, tak tutar, adamın içini okursun falan. Adam kapıdan girmeden, gelir adam, adama hemen tak, sen şöyle düşündün ha benim için falan, adam, ay estağfurullah efendi Hazretleri, falan. Hani bu hareketleri bayılıyor bu millet ya. Tasavvufu zaten, bunlar zannediyorlar. Ondan sonra, bunlar çok basit şeyler, tasavvufta esasen, ee, kabirleri keşfetmek, mesela mezarlık, şimdi biz görecek, bir adam mezarın başında duruyor, kabirdekiyle görüşüyor. Nasıl bir mertebe? He? bizim için ulaşılmaz ya çok yüksek bir mertebe ama İsmet bu Hazretleri yani ne diyor bunlar keşfi süfri diyor düşük keşifler basit adi şeyler falan fena ile bakadır keşfi Allah Allah'ta kendini yok etmek Mevla'dan başkasını düşünememek zikrin kalbi işgal etmesi Mevla'nın varlığıyla var olmak falan. yani sırf Mevla'yı görmek yüksek keşif budur diyor Öbürleri düşük keşif ama bizim için o da çok yüksek bir keşif. Bizim için ulaşılmaz gibi görünüyor. He? Gözlüğüm yok gözümde de göremiyorum. Sesten anlıyorum. 34 Kayseri Trabzon Ordu 58 bu. Aracı lütfen ağacı yerinden alalım. Evet. Şimdi nefsini keyfinden men ederse cennet gideceği yer. Ama evliyaullahın adeti de neymiş? Canı ne istiyorsa tersini yapmak. Canı ne istiyorsa, ha şimdi bu zina yapmak istedi de yapma. O zaten senin benim de yaptığmış. Ya, zina istiyor canın, yapmıyorsun. O zaten normal müslüman da o. Ama evliyaullahın makamı ne? Terslik. Kime terslik? Nefse terslik. Ama nerede? Haramda değil. Haramda zaten sorun yok. Harama herkes kaçacak. Mubahta. Muba ne demek mesela? Yani misal veriyor burada, seriyi sekatiyi. Duydunuz? sırrı diye meşhur Türkçe'de kullanıyorlar esas adı seriyi sakati hazretleri Cüneyd-i Bağdadi hazretlerinin nesi hem şeyhi hem dayısı evliya olan reislerinden nefsim diyor 30 senedir benden bir istek yaptı 30 sene bizde adam diyor ki canım bunu isteyebilir 2 dakika sonra şimdiden malzemeyi hazır edeyim <gülüyor> istemeden isteyebiliri de planlıyoruz malzeme burada mısın ceviz fındık badem malzeme şimdi istemiyor ama yarım saat sonra keyfim gelir bak diyor ki 30 senedir nefsim istiyor ne istiyor diyor ki eee ne diyorsun havuçu pekmeze batırayım bu cezerye diyorlar cezerye ben de çok seviyorum yorum onu yapıyorlar ya cezerye tabi e, yerin yaptığını yemiyorum tabi ben biraz seçiyorum o cezerye cezer, ye. Ce, cezer e, arapçada nedir cezer Havuç ee, Pekmez de dips Yani demek ki o O zamandan beri var bu cezeriye. Yani havucu pekmeze batırmayı istiyor Diyor nefsim diyor Bu cezeriye çok eski bir mamulmuş yani Şimdi siz daha çok yersiniz Evliyanın da canı çektiğine göre <gülüyor> <gülüyor> Yeyin helaldir Ben bir şey cezeriye de ne olur Benim gibi olursanız şekeriniz yükselir Düştüğü zaman yersiniz Nefsim diyor 30 senedir diyor ki diyor şu havucu al şu pekmeze batır. 30 senedir diyor yedirmedim ona diyor. 30 sene. Biz olsak bir saat bile geciktirsek nefis çok terbiyelendi canım çünkü. Bir saattir yapmıyor. O bir saat ona bizim için 30 sene gibi geliyor. Halbuki 30 senedir yedirmedim ona diyor. Senin melun seni zalim diyor seni kapatmayacağım diyor seni. Seni ne öldürürüm ne diriltirim diyor yani. Çünkü çok da canlanması iyi değil. Mi? Yani onlar bilirler işlerini evliya Allah. Ha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tatlı severdi. Biz tabi hemen o hadisleri alalım. <gülüyor> Kâne yuhubbül helvâ evvel aselâ Balı severdi, helva severdi. Bu hadis herifler güzeldir yani. Ama helvayı kaç kere bulmuş da yemiş yani. Tavuğu severdiği biliyorsun da senin gibi tavuklar dönmüyor yani yolda. <gülüyor> Tavuğu ne kadar da bulmuş. Kuzu kaç defa yemiş yani. Aylar geçiyor Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, evinden duman tütmüyor. Hanelerinin, hücurat-ı, hiçbirinden duman tütmüyor. Ya biraz süt getiriyorlar. Bazen bir iki hurma, bazen süt. Ben de sabahtan bir tas süt içiyorum. İçine birkaç hurma atıyorum. Şimdi, berni hurması. Onu da daha getiremedik. Getirsem size hadis-i şerif olan şeylerin hepsini yedirteceğim yani. O, o çok hakkında sayı var. Berneği horması, o şekeri de yükseltmiyor. Onu denemişim. Ama kalkıp bir kilo yeme yani. Yedi tane süt içiyorum. Mesela ha bak. Sabah sağlam da geliyorum da konuşuyorum da ediyorum. Sen ne yedin? Sabahtan söylüyorum bu saatte kadar. Sen ne yedin Hacı Efendi? Yarım öküz yemişsin dedi. Ondan sonra diyor ki hoca Efendi senin durumunu iyi görüyorum. Ya az yersen iyi olursun. Çok yiyen olmaz ki iyi olmaz ki bu para kadar. Yani Sünneti seni yutmak lazım. E canın neris istediğini yiye illa şeker hastası olmak şart değil ki buna, akıl hastası olmamak yeter ya. Yani. Aklın kafan yiyorsundur. Niye yiyorsun o kadar? Ama tabii bu evliya Allah'ın işleri, akıl sınermez. Şimdi bizim şeyimiz şöyle. Sen seri sakatı o başka. Hocam benim anlayışıma göre sen iyi anlarsın bu işleri. Şimdi benim canım bu şey istediği pekmez cezerye istedi. değil. Ha? Şimdi ben namaz kılacağım, aklım orada kalacak. İyisim önce cezeryemi yiyeyim, sonra namaza durayım. Bu da bir görüş. Senin gibilere, benim gibilere görüş bu. Çünkü deden sen seri sakatı değilsin yani. Dolayısıyla sen namaza başlamadan, tarikat dersine oturmadan evvel zaruretlerini gör. Ondan sonra namaza durdun da aklın o yanda bu yanda kalmasın. Ama biraz da normal. Bu sefer de namazda hararet, geğirme. Ya, tabii ya, namaz, zaten namaz dört dakika. Hocam ben iki saat kılmıyorum ki ben. Hemen suyu içerim yani. Doğru. Ama tesbih namazına duracaksın yarım saatlik bir saatlik falan önemli zikirler var. Dünya kelamı konuşmayacaksın. Ondan evvel ne yapmak lazım? Biraz suyunu, selini, ihtiyacını da görmekte fayda var. Aklın o yanda bu yanda kalırsa da huzurun bozulur. İbn Atâ Hazretleri Kardeşi aleyhi buyuruyor ki Ennes la telleful hakk ebeden Nefis hiçbir zaman hakla ülfye, ülfet göstermez. Bir şey haksa nefis onu ondan haz etmez ya. Ama şimdi kimin nefsi, kimin şeytanı, kimin kalbi, kimin ruhu hepsi de birbirine girmiş. Lataifler var değil mi? İnsanda kaç latife var? 10 latife var. Değil mi? Su toprak ateş, dördünü çıkarırsan altı latife kalıyor. Su toprak ateşin yeri belli değil, bütün bedene dağılmış anasır erba. Kalp roh sirka fi yekva, Bunlar latifeler. Şimdi, tabi bu latifeler çalışırsa birbirinden ayrılır. Yani zikirle çalıştırılıyor. Tarikat dersi o demek, seyrisülük o demek, yola giriyorsun, işte bin tane Allah diyorsun, Allah la, la, la diyorsun. kalp için, bin tane ruh için, kalp nerede işte e, sol memen iki parmak altında yer olarak, manevi yeri orası değil ama zahiri bedendeki mıntıka olarak gösterilecek yer orası. Ruh neresi? Onun tam karşısı. Sağ göğsün iki parmak altında. even kalb ruhu. Sir nerede? Kalbin dört parmak üstünde. E, Hafi nerede? Ruhun dört parmak üstünde. Ehfa nerede? Çene altından göbeğe kadar şu nokta. nefsini atıka nerede? İki alnın Kaşın ortasında damar kabarır ya nefis böyle falan kızdığı zaman falan Nefisin yeri bura. Bunlar merkezler olarak. Tabi bunun bir de manevi tarafı var. Bunlar zahiri uğrak yerleri. Yani komuta yerleri. Bedenle ilgi kurduğu noktalar onlar. Bu manevi latifelerin bedenle ilgili kurduğu noktalar. He ama bunun bir de manevi tarafı var. Eşin nefis hakkı istemez. Ama Efendi Hazretleri mübarek. ...canı devamlı namaz kılmak istiyor. Devamlı zikretmek istiyor. Devamlı okumak istiyor. Millet gece, gece bir oluyor, iki oluyor. Yolculuklardayız. Anamızı ağlamış. Herkes devriliyor. Efendi diyor ki kitabı getirin, şunu yapın, bunu yapın. Kılacağız. Nasıl iş bu şimdi? Onun nefsini niye istiyor? İşte o nefsi ne yapmış, razıya yapmış, merziye yapmış, kamile yapmış. Yani nefis hakkı istemez ama herkesin nefsi de bir değil. Ama bizim nefislerimiz hakikaten haktan yana... Olmaz. Çünkü nefsimiz terbiye olmamış. Ama terbiye olan zatların nefisleri var. Artık onlar nefsi, ruhu, kalbi hepsi manevi alana girmiş. Biz de öyle değil. Biz de şimdi ruh ibadet istiyor. Nefis şehvet haramlar istiyor, günahlar istiyor. Efendim kalp ortada kalmış, akıl kiraya gitmiş. Şimdi ruh ağır bastırırsa, akıl o tarafı dengelerse adam isabet ediyor. Nefis ağır bastırırsa, Efendim, ruha galip gelirse akıl da bu sefer nefse uyuyor. E şimdi bu kadar harama giden adamlar manyak değil. Bunların aklı var ama akıl ne olmuş? Nefsin boyunduruğu altına. Yani onun için biz ne yapmamız icap ediyor? Ruh tarafını, kalp tarafını kuvvetlendirmemiz, nefis tarafını da zayıflatmamız icap ediyor. Şimdi yemek içmek demek gülmek ha ha hihi film tiyatro sinema bilmem ne bütün bunlar ne yapıyor? Nefsi yok güçlendiriyor. Zikir, ibadet, salih amel, sohbet, tasavvuf, tarikat, teheccüd, işrak, kuşluk vs. Bunlar da ruh tarafına ağırlık veriyor. İşte buradaki dengede hangi tarafı fazla beslersen o taraf o tarafı yiyecek. İnşallah ruh tarafımız nefsimizi yiyecek inşallah. Bir de ayet var. Allah işine galiptir. Yani diyeceğiz ki ya Rabbi ben senin tarafındanım, senin taraftarlarındanım. Ama nefis şeytan falan onları da bana musallat etmişsin. Ama senin ayetin haktır ki sen galipsin. Ben de senin tarafını, taraftarların Hizbullahü'l-müflihun diyorsun. Sen ne, e, kalp, ruh e, tarafını galibeyle ya Rabbi diyorsun. Taraftarlarını galibeyle. Yani bizim bedenimizde ne var? Ruhumuzla beraber olan bedenimizi kastediyorum yoksa zaten mezarlığa gidiyor o bedenden iş gelmez. Ruhla birlikte olan bedende büyük harp var. Büyük cihat var. Yani en zor cihat, Tebuk'ten gelirken ne buyurdu? En küçük cihattan döndük, geldik en büyük cihada. Tebük iki ayda bitti, dört ayda bitti, nefis bitmedi. Ya Rabbi, 90 yaşına gelse bitmiyor, 100 yaşına gelse bitmiyor. Oturuyor orada adam 90 yaşında, Sokağın en tehlikeli yerler sokak kenarları tabii çünkü kadın kız geçiyor, herkes geçiyor. Yani oturursan hakkını vereceksin, emri bil marif yapacaksın, ney hal yapacaksın. nasıl yapacaksın herkes çırıl çıplak geçiyor. Hele dur sana bir vaz edeyim sana, bir çakar, çantayı kafanağa indiriyorsun sana, bana laf attı der ondan sonra, bir daha hapse girersen. E, yola hakkını verirseniz oturun, yoksa oturmayın diyor, yolda oturulur mu yani? Bu zamanda yol kenarında oturulacak bir durum. Sahabe zamanında oturulmuyordu. Çok tehlikeli mesela, 90 yaşında oturmuş karı seyrediyor. Ya dediler senin pilin bitmiş gözünün feri gitmiş, sen elin kıpırdamaz istediğin kadını versek sana bir şey mı Olsun diyor, hayalin bitmemiş diyor. <gülüyor> ne gülüyorsun mübarek, sen de 90 yaşarsan görürsün. Görürsün. İşte onu Rabuta'ya çevirseydi, Murakabe'ye çevirseydi, kafayı oraya gönderseydi, tasavvuf 90 yaşında olacaktı, nur gibi evliye olacaktı. Ama 90 yaşında hala eşkıya. E çünkü sokakta oturuyor adam, karı kız diyor Zaten şimdi sokağa çıkmalısı yok ki televizyona baksa daha şey... ...daha yakın imkan var. Durum bu. Nefsini hevasından ne yedecek? Evliyaullah ne bahsediyor? Efendi nefis ne söylüyor, insanlar ne söylüyor? Sehl bin Abdullah ...ettüsteri, katasol çok büyük velidir. Ne diyor? Ma'ubidallah bir şey misle muhalefet-i Nefse muhalefetle yapılan ibadet hiçbir ibadet ona denk olamaz. Allah Teala bütün ibadetleri kendine yapılan kullukları seviyor ama Nefsine muhalefet yapaninkini en çok onu beğeniyor. Yani nefsin istemediği şey. Rahatlık nerede? Nefsin kuruntularından kurtuluşta ama işte nerede? Dengelemek lazım. Ben demin dediğim gibi de dikkat etmek lazım. Evliyaullah biri ne diyor? Canım diyor. Yumurta yemek istiyor diyor. Allah Allah. 30 senedir vermiyorum diyor. Ha şimdi sen de diyorsun hocam, ben de o zaman da doktor verdi bana yumurta diyor. Ya sana zaten doktor vermeyin ama doktor yedese zaten yemiyorsun. Yeme dediğini yiyorsun. Mübarek adam. Milleti nasıl bilirsin? Kendim gibiymiş. Zaten doktor bize şey yasakladım Hiç canım yumurta istemez. Doktor dedi hiç ay yemeyeceksin bana. Her gün yumurta istiyor canım Yani bu nefis de bir acayip bir şey. Ne yasak et? Onu istiyor ya. Diyor 30 senedir diyor yemiyorum. Neyse diyorum. Bir gün çölleri aşıyorum, gidiyorum. Orada eee malup duruma düşüm yani gücüm azaldı kuvvetim azaldı falan ee, biraz canım yemek istedi falan bir kasaba gördüm o zaman seyyah Allah dostları çok dolaşırlardı evliya arıyorlar alim arıyorlar Oo. geldim diyor bir kasabaya ondan sonra beni diyor efendim yakaladılar ne oldu mu anlamadım diyor dövdüler hapsettiler aralarında diyor bir cinayet mi bir şey olmuş falan beni töhmet altına bıraktı biri beni Göstermiş onlara. Allah Allah. Sonra beni tanıyan biri dedi ya yok bu falan şeyh efendidir. Allah dostlarından bizzat vah efendi hazretimizle özür dilediler. Efendim işte elimi öpüyorlar ayağımı öpüyorlar sonra da yemek falan getirdiler İçinde de yumurta var. Şimdi ben zaten diyor senelerdir nefse muhalefetten yumurta yemiyorum diyor ama diyor orada çölde falan biraz da gücüm takatım düştü diyor şu kasabaya gideyim de bir yumurta yiyeyim dedim ama diyor oradan dayağı yedim diyor yani <gülüyor> ama diyor dayaktan sonra da yumurta da geldi diyor yumurta geldi bu sefer dedim ki diyor ben yemiyorum bunu fakat sizin bana yaptığınızda bir kabahat yok diyor ben aslında manevi bir dayak yedim diyor adamlar adamlar anlamıyor tabii ne olduğunu yani ama onlar öyle bize bir şey olur mu bundan bize bir şey niye olsun kardeşim? İstersen git 50 yumurta peş peşe kır bana neyse. Haram değil mekrut değil. Mekrut değil. Ama o zatların Allah ile nesi var? Özel, nefse muhalefet, et, muhalefet edeceğine dair antlaşması var. Onlar antlaşmada biraz kalbinden bile bir şey geçirse dayağı yiyor. Hocam ben, de, ben haram yiyorum yine dayak yemiyorum. Ama sen Allah'ın dinde muteber bir adam değilsin ki ne yersen sen ye diyor sana zaten. Hani ki kanser her yerini sarmış da doktor diyor ya ne periz yapayım doktor bey diyor artık evine götürün diyor ne yersen ye diyor yani. Çünkü sen Allah indinde itibarın yoksa Allah sana diyor ki ne yersen ye diyor yani. Çünkü dayak atılmazsın sen çünkü cehennemde yanacan anlaşıldı yani. Dünyada temizlenmeyecek. Bu, bu dostların makamı farklı makamı. Ah de vefa ah sözünde durmak. Efendi Hazretleri kadar aman ya Rabbim bir tutturdu dünya kadar ziyafete gidiyoruz efendi gelecek diye yahu bazı kere odaya giremiyoruz yemekten yere sermişler He, yemez iki çeşit diyecek bir tutturdu onu senelerce ya iki çeşit öbür tabak dünyanın şeyi olsa ondan almıyor ev sahibi yalvarıyor şunu senin için yaptık Allah'a sözleşmesi var iki tabaktan yiyor iki, üçüncüden almıyor mümkün değil almıyor senelerce. Ha bize yemeğin demiyor tabi. Bize yemeğin demiyor. Seyyid Maliki Hazretleri o mübarek onun makamı başkaydı o. Kaymağı kendime yasak ettim diyordu. Hiç kimse kaymak yemeyecek. Kaldırın kaymakları şey falan. Tabi bütün müritler falan kaymaklar gidince üşülüyordu ya. Yani. Herkesin makamı farklıdır. Bizim efendi siz yeyin der yani. Ama yemez. Orada iki tabak. Ya şimdi kardeşim sen bunu böyle düşünme. Bir gün değil. Bir sene değil. İki sene değil. Anladın mı sen? Yemiyor. Ondan sonra... Bir tefsiru, ''İnnallâhi vuzul semine Allah şişman hocalara buz eder. Eyvah! Onu bir okuduk, getirin kantarı diyor, kantar orada sabit duracak. Her yemekten sonra çıkıyor, yemekten önce çıkıyor. Mübarek, üç aylar oruç, oruç. Bir kilo aldı mı, sen görmedim. Sinirden. O ile zayıflayacak, zayıflayacak, zayıflayacak. Halbuki yemekten şişmanlamıyor yani, bir şey yediği yok. Hamma ve Allah'a Allah'la neleri var? Sözleşmesi var. Bozar mı? Bozmaz. O senin hatırına, benim hatırım şu yemek getirmiş bunu. O sözü bozmaz. Ama bizim makamımız o makamlar değil. Biz haram yemeyelim. Mekruh yemeyelim. He, bu mu? sonra helalından da patlayacak kadar yemeyelim. Yani hepten e, o da israfa girer. Doymadan kalksak. Bu ne güzel bir sünnet ya. Doymadan kalksak ama Bizim millette de illaki diyor ki ''Daha doymadım ne kaldırıyorsun?'' diyor. <gülüyor> ya doymadan çekeceğiz daha sofrayı da. <gülüyor> Allah'ım sana döver bile adam siniri bozulursa. Ne çekiyorsun diyor önümden diyor. ''Doymadım.'' diyor. Anlatamasın ki. Evli Allah'tan biri yine gemide bir fırtına koptu. Herkes adak yapıyor. Hani lazım biri de şey etmiş ya. ''Dikeceğim minarekada mum'' diyormuş ya falan. <gülüyor> Allah'a kandırıyorum derler bir laflar söylerler. Her milletin gavuru olur yani. Ondan sonra... Herkes adak yapıyor. Aslında adak bir belayı çevirmez ama adakla cimriden Allah mal çıkarır yani. Hadis-i şerifte Adak belayı çevirmez ama cimriden Allah sadaka çıkarır, para çıkarır yani. Belaya düşünce korkar. Ama adak vardır İslam'da. Adaklarınızı yerine getirin, emir var. bil okut, sözlerinizi yerine getirin, evet. Ondan sonra herkes bir adak yapıyor. Diyorlar Efendi Hazretleri sen ne adak yaptın diyor ki ben diyor fil yemeyeceğim diyor. Allah Allah bu cum dalga mı geçiyorsun boğulacağız burada gemi çalkalanıyor duruyor yani bir adak yapıyor herkes seni bir kuvvetli bir adak yap yani evliyasın kurtulalım falan ben fil yemeyeceğim diyor. Allah Allah diyorlar falan. Ondan sonra gemi e, fırtına bunları bir adaya vuruyor çıkartıyor. Ruhul Beyan tefsirinde var bu. Ondan sonra o adada bunlar açlıktan ölmeye başlayacaklar. Birbirini yiyecek hale geliyorlar. Artık son demleri böyle falan. Bir tane fil yavrusu geliyor. Haydi bakalım hepsi çullanıyor birden. Baya bir gemi adam. Fili öldürüyorlar. O fili yiyorlar. Bu diyor ben sözüm var. Fil yavrusu yemeyeceğim. Fil yemeyeceğim. Allah Allah. Şimdi ne büyük evliya görüyor musun? Orada file muhtaç olacaklarını. Allah kayptan bildirmiş yani bunda bu tabi yemiyor onlar da ama biz ölmeyelim de sen ölürsen öl yemesene yeme bize ne biz o andan sonra işte bu işler böyle. Bir zaman sonra anası geliyor. O filler kokuyu çok alır. O koca hortumu sana niye vermişler ona? Geliyor böyle yavrusundan kimde koku bulduysa hepsini eziyor. Geliyor üstüne böyle. Şöyle bir dönüyor böyle tak bir oturuyor adamı pasta gibi köfte yapıyor. Geliyor buna, bakıyor bunda koku yok. Onu hortumuyla diyor, üstüme. Alıyor onu, doğru kasabaya yakın bir yere bırakıyor. Görüyor musun? Sözünde durmanın faydası var mı? Adağı tutmanın faydası var mı işte? Ah de vefa, ah de vefa. Şimdi e, tabii ki başkası olsa da o fili yer. Çünkü neden ölmeyeceğin zaman, öleceğin zaman domuz da helal. Adak mı kalır hoca efendi? Ya, tamam da işte o senin fıkha göre. Bu tasavvufun fıkı var. Bu tasavvufun fıkı böyle bir şey. O da diyor ki ben sözümü tutacağım diyor. Çünkü ha biz tabi zahire göre amel ederiz. Ama biraz biraz bir manevi bir şeyler yapmaya başlasak iyi olur. He? Mesela sizi en zorundan teklif getireyim. He? Yok yok hayva yumurta değil. Gıybet etmeyeceğim değil bir adak yapın. Paralı yapın. E de yaparsanız on lira vereceğim sadaka diye. On lira. On lira, yirmi lira ona göre. Durumunuzu işe yüz lira yapın. Yani bunu adak yapın ama sonra zaten gıybet ediyoruz hocam. Bugün ne kadar başımıza bela gelmedi. Adak yaptırıp da bir daha başımıza bela mı getirecek? Ya ahiret belasından hafiftir yine kardeşim. Ahiret belasından hafiftir. Bak gıybet etmeyeceğim edersem durumunuza göre bir adak yapın. Yani o para işine dayandığı zaman hafif bir durursunuz müslümansanız tabi yani Allah'a adak yaptın ya hani orada Allah var yani adakta şart Hani bunu biliyorsan durursunuz bir iki çuvallarsanız parayı verirsiniz ama her dakikada para veremeyeceğiniz için mutlaka ki gıybetten kurtulursunuz mesela yani haramlardan kurtulmak için adak yapın ben demiyorum size ki pekmez yemeyin ceser ye yemeyin ama bari bir gıybet etmemek için bir adak yapalım yani bu kadar haram, en büyük haramdayız. Nefse muhalefet. Bu mübarek zat öyle diyor, ben diyor efendim, baktım ki Rabbim buyuruyor, nefsin kötü arzusunu engelleyen cennete varacak. Manen bir şey. Hazreti Ömer Efendimiz de bu ad-i kerimeyi kendine göre tefsir ederken Hazreti Cabir'in elinde bir e, Et görmüş, yani bir kilo torba görmüş. Ne var bunda? Et aldım. Ne olacak? Eve götürürüm yeme. Niye? Canımız istedi. E siz hep canınızın istediğini yiyor musunuz diyor ya. Şu Hz. Ömer'deki şeye bak. Yani et almış, belki de ne zamanda bir et almış yani. Sen diyor, canını istediğinizi hep böyle alıp yiyor musunuz siz? Ne oldu, bu hat nerede kaldı dedi. Hazreti Ömer de bu hatı okudu Hz. Cabir'e. Nefsin hevasını ben edeceksin. E şimdi sen dersin ki Efendi, ne var bunda bir kilo et, iki kilo et ya. Ben tek başıma yiyorum üç kilo et diyorsun. <gülüyor> yani ye ben haram demiyorum. Ama fi dünya. dünya hayatında lezzetlerinizi bitirdiniz denmesin size. Yani buraya bir şey kalmadı. Tabi o kafirlere denilecek ama yine de biz kafirler hakkında olan ayetlerden de etkilenmemizde fayda var. Yani ayet müminler hakkında değil. Ama niçin Hazreti Ömer o ayetleri de Müslümanlara okuyor? Yani bir ayet kafirler hakkında olabilir. Ama Müslüman da yarın ben de bu duruma düşer miyim diye de tedirgin olması lazım. Evet. İmam Kuşeyri Hazretleri buyuruyor. Nefsi alışkanlıklarından kesmek, istemediği şeylere sevk etmek bütün cihatların temelidir. Bütün cihatların. Mesela Erbayin'e giriyorlar, Çile'ye giriyorlar kırk gün. Devamlı Ne oluyor? Yemekleri azaltıla, azaltıla, azaltıla, 40 günde artık hep oruç zaten, iftarlık nereye düşüyor? İki zeytine düşüyor. Z i̇ki zeytine düşüyor iftarlık. Ama tabi onu birden yapmıyor, tabi baştan da az bir şeyle başlıyor ama o şey, vücudun kesiliyor. Neden? Ondan sonra da bütün manevi kapılar açılıyor. Bu yolu denemişler, bu yol çıkmış senin benim tutturduğum yollar görüyoruz ortada kalmışız şaşırmışız evliyaullah bu erbainleri yapmış bu çileye sokmuştan çıkmış ama efendi hazretleri de istemiş efendi babamızdan beni çileye sok alader efendi buyurmuş bizim tarikatta kendi girdi bandırmada halizah efendi hazretlerinin yanında ama efendi hazretlerine buna lüzum görmemiş tabi Efendim manevi halide belki buna lüzum gerektirmedi ama nakşi tarikatinde zaten Denilen vazifeleri yaptığın zaman teheccüde kalk. İşrağı bekle. O teheccüde kalk, işra bekle. O ara çok acayip bir aradır yani. Orada devrilen devrilene yani. Ha onu zaten yaptığın zaman işraktan sonra yat. Ama işim işe gideceğim. E git. Aman abi teheccüde kalktım, uykusuzum, işe de zor gideceğim. İşte işte sıkıntılar başlıyor. Kuşluğu kaçırma. E, namazları vakti bak. Ne beş bin Allah veya beş bin la ilahe illallah. Bir buçuk saat murakabe yani bir erbayne bedel yani bir günkü ders zor yani zor onun için ama bu yollar çıkmış mı çıkmış bu yollardan gidenler ermiş mi ermiş keramete bulmuş mu bulmuş biz bunları gördük yani biz bunları yaptık demiyorum gördük adamlar ermiştiler ne yoldan gelmişler bu denilen nefsin tersini yaparak gelmişler ama tabii ki demin dediğimiz şekilde değil ondan sonra da ne oluyor Ateş yeni kızmaya başlarken bir odun fazla atsan ateşi söndürme tehlikesi var. Onun için ne yapacaksın? <gülüyor> falan. Hani ki o yeni odunlar tutuşana kadar. Yoksa yeni odun eski közü e, söndürür. Ama ateş çok kızgınsa istediğin kadar odun atsan söndürme tehlikesi yok. Şimdi bizim kalpte zikir, e, ateş yanmamış. Hurst Efendi Rahmet gibi, motor çalışmıyor. Yani... Tam harekete geçmediği için en ufak bir yemekten, demekten, gülmekten, konuşmaktan kalpteki bütün feyiz bir gidiyor. Bir lafla gülüyor. Halbuki e, o makamı açsan yani motoru çalıştırabilsen kalpte harareti temin edebilsen o ne atsan yakıp gidecek. Kadının biri getirdiği çocuğunu teslim etti kime? Abdülkadir Geylan Hazretleri. Dede Efendi Hazretleri ne var? Bu çocuğu tasavvufta işte ilimde falan yetiştirmeyecek. Eti senin kemiği benim hesabı. Ondan sonra bir zaman sonra da geldi. Geldi baktı ki çocuk bir deri bir kemik. Az bir yemek vermişler. Bilmiyorum. Dedi ki şu şey efendiyi bir göreyim ya. Bir de gitti şey efendiyi Abdülkadir Geylani Tavukları oturmuş. Mübarek yutuyor. Kadın dedi bu reva mıdır ya? Ne oldu dedi. Benim çocuk ölüyor dedi ya. Açlıktan. Sen dedi mübarek bu kadar yemeği nereden buldun? Sana biz dedik ki bunu yetiştir. <gülüyor> dedi, onun terbiyesi öyledir, makamı onu iktiza eder. Şimdi dedi, o az yemesi lazım, çok yerse bütün nuru söner gider. E sen şimdi çok yiyorsun. E tamam da dedi, dur o zaman. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Kemikleri bir araya getirdi. Fıt. Kuşsa uçar, tavuksa cirilir. Abdükel gelende o ihyam kerameti vardı. Rasulullah'a mucize sayı. Sallallahu aleyhi ve sellem tavuk canlan. Pişmiş tavuk. Dedi hanımefendi. Senin çocuğun da bu makama gelsin. istediği tavuğu yesin dedi. <gülüyor> yani nefsin alışkanlıklarını kıra kıra kıra onu bir makama getireceksin. Artık canın istediği diye yemeyeceksin. Artık ibadete kuvvet olsun diye yeme makamına geleceksin. Sen şimdi canın ne istiyorsa onu yiyorsun. Sen ibadete kuvvet için yemiyorsun ki. Sen canına uyku istince uyuyorsun. Sen Allah istedi diye o saatte yapmıyorsun. Rabbim istedi diye o saatte kalkmıyorsun. Sen nefis en yaşıyorsun. Senin bütün komutları nefis veriyor. Buna sıyrılmak lazım. İşte sünneti seni ittiba. Bizim tarikat aslen kolay ama yemeği yasaklamıyor. Tavuğu yasaklamıyor, elva yasaklamıyor, değil mi? Ama sünnet üzere yensin diyor sünnet. E sünnette de neler? Var? Bunları da bilmek lazım. Ondan sonra nefsin afetleri, nefsin felaketleri, canın ne istiyor? Bazısı da yemekten içmekten geçiyor. Bakıyorsun adam bal mumuna dönmüş. Az daha uçacak. Fakat met edilmeyi seviyor. Onu biraz met edersen aman mübarek zat falan falan bayılmaya başlıyor. Biraz aleyhine konuşsan kasaplanıyor sana bedduaya başlıyor falan. Ha Şimdi diyor ki nefsin en derin afetlerinden biri de ölmeyi sever. Ona da ki bir tepsi baklava lazım değil der. Sen beni bir kelimeme et yeter der. Bu da başka bir bela. Götleri yerleri taşır taşır diyor ama diyor birisi tenkit etse onu kaldıramaya sabaha kadar kılar. Birisi de zaman, şimdi bak kendine diyor ki ben de diyorum ya ara sıra ben çok bozuk adamım Allah beni istiatsin hepinizden kötüyüm şuyum buyum ben diyorum ya öyle şimdi. ...ben kendime diyorum onu... ...ben inandığım için diyorum... ...şimdi kaksı herif dese ki... ...bu hoca çok bozuk adam... ...bu sefer sinirleniyorum... ...ulan ben diyebilirim... ...sen diyemez. ...niye diyemez? ...sen dedin ya bozuk adamım... ...doğru mu dedin yalan mı dedin... ...doğru dedim... ...o da doğru dedi. o da diyor... ...işte orada nefis anlaşılıyor... ...yani sen kendi aleyine konuşuyorsun ya... ...biri konuştuğu zaman da... ...nasıl olsa ben de konuşuyorum... ...adam doğru demiş diyebiliyorsan... ...ama demek de yetmez biliyor musun... ...numaradan onu da der... Ama içeriden yine ne yapar? Kırıyor musun der, şerefsizi der. He <gülüyor> der, şerefsiz namussuz hemen yapıştırır hemen. Ulan der, bana der, ne biçim konuşuyor. Konuşuyor, sen kendine konuşuyorsun. Kendi aleyine konuşmayan da var tabi. Kendi aleyhine konuşsan yetmez. Başkası senin aleyhine konuşunca durumun nasıl bakalım? Yani adam olmak ayrı bir şey ya. Hz. Hasan olmak, Hz. Hüseyin olmak. Rıdvanullahi Teala'l-i Mecmai. He? Adam neler söylüyor ona? Geliyor diyor ki, senin dediğin gibiysem Allah beni affetsin, değilsem Allah seni affetsin. Ne kadar kısa, ne kadar çözüm, ne kadar güzel. Değil mi? Ne rüzum var kavgaya gürültüye ya. Ama nefis, nefis hevasının arzusunun yılanı ciğerimi yemiş diyor. Artık ne ilaç yapacak var, ne okuyup üfleyecek var, ne doktor var, ne tabip var. Kralın biri gelmiş evliye Allah'tan birine ne demiş? Efendi Hazretleri bir emriniz var mı demiş. Bizim efendiye de öyle çok gelirler. Ki, var ama yapamazsın. Yaparım efendi Hazretleri. Yapamazsın. Yaparım. Demiş. Her mahalleye bir kız medresesi bir erkek medresesi. Ya, efendi ne isteyecek sen de? Bir şey Emrim emrin var mı? Var. Efendim. Şimdi bu zata demiş bir hacetin var mı? Ya demiş Krala diyor cihan padişahına o evliya Allah'tan da sen benim demiş kölemin esirisin demiş. Aa, ne biçim laf sen benim kölemin esirisin demiş senden ne istenir ki demiş. Allah Allah demiş efendim anlayamadım demiş nasıl oluyor sizin kölenizin esiri oluyorum. Demiş evladım demiş nefis benim kölemdir demiş. Ben nefsi öyle bir esir etmişim ki demiş ne istersem yaptırıyorum demiş sen de nefsin esirisin nefis de sana ne isterse yaptırıyor demiş onun için sen benim esirimin esirisin demiş kölemin esirisin demiş onun için ben senden ne isteyeyim demiş benim mülküm senin mülkünden büyük demiş saltanatım senin saltanatından büyük demiş niye sen nefsinin kulusun nefis de benim kulum demiş sen kral olmuşsun ama canın ne istiyorsa onu istiyorsun ben canım ne istiyorsa onu yapmıyorum Rabbim ne isterse onu yapıyorum. Dolayısıyla benim mülküm, senin mülkünden büyük demiş. Allah'ım bize de büyük saltanat ver ya Rabbi. Abi. Nefsine vasını mahlub ya Rabbi. Allah'ım senin taraftarların galip olacak. Ya Rabbi bu zamana kadar ileri geri düşe kalka gidiyoruz. Karınca misali derdi Efendi Hazretleri. Karınca kendinden büyük çekirdeğin kabuğunu taşıma çalışıyor. Yuvasına götürecek kışlık. Kendinden kaç kat büyük şey çekirdek o düşer kalkar düşer kalkar ben seyretmişim onu yani sonunda hiç bezmez onu yuvasına indirir kendinden kaç kat büyük şey onun için salik tarikat tasavvuf Allah yolcusu düştüm artık bittim demeyeceksin nefis seni ne kadar kazık atsa ben sana göstereceğim Allah'ın izniyle diyeceksin ve bir gün Mevla'nın taraftarları galip gelecek inşallah inşallah evet şimdi bu zat ne diyor ikinci fayda ben baktım ki Mevla buyuruyor nefsinin arzusunu engelleyen cennete girecek ve tekkantü ben yakinen bildim ki ennel Kur'ane hakkun sadıkun bu ayet mi ayet Kur'an hak mı hak sadık mı sadık doğru mu doğru dedim ki nefsim ne isterse tersini yapacağım ama işte öyle değil şimdi nefsin namaz kılmak istiyor Nefsi namaz kılmak ister mi bir defa? Bir defa hatlar karışmış. Ruhun istiyor sen nefis zannedebilirsin. Şimdi hatlar karıştı. Bazılarının hatları karma karışık. Müzik ruhun gıdasıdır diyor. Halbuki müzik ruhun belasıdır. Ama hat karışmış şerifte. Ruh nefis hepsi karışmış ya. Ruhum da istiyor zannetiyor. Halbuki ruh müzikten öyle bir rahatsız olur ki canı çıkar. Zikirden rahatlanır. Ama adamın ruhun nefs hepsi bir araya geldiyse, hepsi aynı renge boyandıysa neresi nefis neresi ruh yani? Hatların karışmış senin, senin canın namaz etmez. Peki, hakikaten yok hocam, benim nefsim namaz kılmak istiyor. Nefsi namaz kılmak istiyor, o zaman onu bir incelemek lazım. Niye? Acaba biri mi gelecek o arada da senin namazda görsün? Acaba biri mi arayacak da açan namazda desin? He? Öyle ya hanım çıkıyor çocuk çıkıyor aa babam namazda fakir farz vakit de değil cemaat vakit de değil belki de farz olsa hata tehdit etmiş benim gibi okkapazın biridir ama ya, ya adam da alıyor mübarek ya devamlı da namazda rastlıyorum maşallah o da ya işte Allah kabul etsin falan hareketlere bak yani kardeş nefis namaz istiyorsa orada bir durmak lazım ha, farz namaz için konuşmuyorum Farzda nefis şeytan kim ne derse desin farz farz. Ama farzın dışındaki meselelere de biraz bazı kere ne diyor Kaside-i Yıldız abi? Ve halifen nefsü'l şeytanı naasıhima ve eynuma mahkhadha'knushafet tehme. Mevla yessalli ve sellem daima ebada ala Nefse devamlı karşı gel. Şeytana devamlı karşı gel. Bakarsın ki sana nasihat ediyorlar, ayet, hadis okuyorlar. Yine dedi de ki nereden icap etti? Bir töhmet yap oraya, ayet, hadis de okusalar, bunu niye nefis okuyor bana bu ayeti? Bir töhmet orada diyor, itham et onları diyor. O sonra ne diyor? ve يَسْتَحْلَةِ الْمَرْعَافَ لَا تَسُمِهِ Acayip bir şey. İbadete sal diyor, ibadetlere daldır diyor, başını sesleten kaldırma diyor, Hani anasını ağlat yani. Nefsin kafasını kır yani. Hem nevafil sünnetiyle nefsidek. Nefsin kafası nafilelerle, sünnetlerle kırılır. Farzla zaten borç. Kıl azimetle amel buluşarak. Ama ne diyor peşine biliyor musun? Baktın gidiyor, bunu diyor, tarlaya saldın, otluğa saldın. Yani ibadet merasına saldın. Doymuyor. Adam 50.000 bin çekmeye başladı. 5000 bin verildi tarikatta 50 bin çeken var. sikirden doymamaya başladı ben. Şimdi diyor ki kastediyor sahibi eğer diyor otlağı tatlı ge otlağı yani merayı diyor nefis merkebi kastediyor Kinaya var buralarda nefis merkebini otlağa sal diyor tadını alabildiği kadar devam etsin istediği kadar ibadet zikir kendini kaybetsin erişsin gitsin ama baktın ki diyor çok tat almaya başladı diyor biraz otlatmayı durdur diyor tat fazla gelirse diyor bu sefer Allah için yapmaz feizden sebep yapar aa çok feizli diye yapar bu sefer de ne yapar? Feyiz gelmediği zaman da kılmaz. Öyle adamlar tarikat dersi bir feyiz gelir. Bana öyle birkaç kere geldi. Yani nasıl bir şey oluyor biliyor musun? 10 saat hiç kıpırtamasan 20 saat yani dokunmayın. Dokunanı en büyük şey yani düşmanım yani. Benim o huzurumu kaçıracak adam. Kim olursa olsun gelmesin yanıma yani. Öyle bir tat alıyorsun. Ama bak diyor ki çok fazla tat almaya başladın. O da diyor hafif kes diyor. Otla, otlamayı durdur diyor. Çünkü neden? Efendi Hazreti öyle derdi ya esas feyiz yokken Allah için ihlas olur feyiz çok gelirse feyiz nasıl bir şey i̇şte tattınız mı anlatamam ki kardeşim bilmem ne baklavası değil yani anlatamam feyiz vardır ya tatmışsınızdır feyiz nasıl feyiz de bilmiyorsunuz ya Allah Allah anlatılmaklık değil yaşanmaklıktır bir feyiz gelir ibadeti kolay eder en zor ibadeti kolay eder günlerce yemesen içmesen duracak kadar feyiz gelir geliyor yani tasavvufta bunlar var ama dengeyi koru diyor. Çok da tat başlarsa yine bir ne oluyor acaba? Neden? <gülüyor> Tarikatı, hadi günde beş milyar ilahe illallah diyecektin, Allah'a söz verdin, hiç fezim yok. İşte sen ihlassızsın. Demek sen feyiz, yani o nur, o hal geldi mi yapıyorsun? Halbuki Allah için yapacaksın. Canın istemese de yapacaksın. Nefse muhalefet olarak yapacaksın. Ya bunlar, <gülüyor> ayrı şeyler. Nefis bazı kere böyle şeyler isteyebilir. Orada da dengeyi korumak lazım. Ama, yani... Namaz hakikatten istemez, yarıya sokacak ya bir şey sokacak. Efendim bir hayır istemez, e, hep kötülüğü emreder. Ama senin nefsin yüksek makama erdi de iyilik emrediyorsa o zaman nefis ruhun rengine girdi. O nefse itiraz edilmez diyor İmam Rabbani. Her nefse itiraz edilmez. Çünkü nefis, Efendimiz Hazreti gibi zatların nefsi olursa canı zaten bahdet istiyor. O hale gelince de o nefse itiraz edilmez diyor. Ama bizim nefislerimiz normalde hep kötülük istiyor hala. O zaman arada bir bir şey istiyorsa, oraya da dikkat etmek lazım. Umre yapmak ister, kendi kafasına efendim, tarikatta biraz ilerlemeye başlar, hemen evlenmek ister, sünnettir diye falan. Oradan bozacak onu, veyahut efendim biraz e, ilimde ilerlemeye başlar falan, işte e, ondan sonra hafızlığa başla. Arapçada biraz muvaffak olacak, ilmi şey diyecek. hemen bir hafızlık evresi gelir mesela. Hafızlık istemek kötü bir şey değil. Ama Allah yolunda tasavvuta biraz ilerlerse hafızlığa başlatır diyor mesela. Yani bu hileleri de çok iyi anlamak lazım. Neden? Hafızlık zordur ve yorucudur. Orada bir bunaltacak onu. Oradan bir bunaltacak. Arapçayı da yarı yoldan bıraktırdı zaten. Hepsini küllüme edecek yani. Nefisle siyaset o kadar büyük siyaset lazım ki. Şu dünyadaki siyasetler yani şu andaki zahiri siyasetle hiç kalır. Nefisle siyaset üzere gideceksin. İstediğini tam yapmayacağın. Hiç de yapmamak etmeyeceksin hiç yapmazsan çok fena yapar ha. Bak yemek ister vermesin, ister vermesin, ister vermesin. Ondan sonra senin nefsin evliya Allah gibi terbiyeli değil. Ondan sonra gider milletin malına dalar yani. Haram yer yani. Sen orada helalı vermesin gider haram yara. Ha. Onun için siyaset, siyaset, siyaset. İlim, ilim, ilim. Fıkıh Ne diyeyim ben ya Kur'an haktır sadıktır. Ben ne yaptım? Nefsimin tersini yaptım. Ve teşebbürlü mücadiledir. Nefsimle cihat, en büyük cihat için kolu paçayı sıvadım ve ma abi bihevaha. Nefsi keyfinin peşine düşürmedim. Hatta <gülüyor> zat sonunda riazatlı kabul etti ve razı geldi li <gülüyor> Allah'ın taatını seve seve kabul etti. Seve seve kabul etti ve <gülüyor> ha tam itaat etti boyun eğdi. O makama bu zat erdi. Bizde ne dersin? Şimdi nefsimizde bizim ne var? Şeriatı inkar var. Biz müslümanız ama bizim nefsimiz şeriatı kabul ediyor mu? Bizim nefsimiz, bizim, etmez. Nefsi müslüman ettiysen başka, nefsi müslüman edemediysen nefis şeriatın hiçbir emrini kabul etmez. Tatbik edebilir, beden tatbik eder, nefis kabul etmez. Şimdi Efendimiz buna misal verirdi, işte şeriatın sureti var, hakikati var. Bir adam namazdadır, beş vakit kılar, hiç aksatmaz, çok ibadet yapar, surette olabilir. Neden? İçerideki nefis ne yöndedir? Ona bakılacak. Buna misal verildi. Dedi ki: "Sen efendim evine erken gelmişsin. İşte evlilik yıl dönümünüz olabilir. Hanım'a da bir hediye, bir şeyler takılar almışsın. E ondan sonra hanım da sen kapıda karşılamış. o canım cicim falan. Hadi bana bir kahve yap." Kadın o kahveyi pişirirken içli dışlı pişirir. Yani şu adam çok güzel telvesini ona göre köpüğünü ona göre ay Allah Allah falan. Şimdi zaten makineye basıyor, alıyor da o köpük bayağı oyalatır yani hakiki kahve. Şevket Eğit tarif edip duruyor nasıl çay yapılacak, nasıl kahve yapılacak. Hiç şey okuduğunuz yok. Ha, o kahvenin usulüyle yapar. Bu adama her şey hak. Bu adam yesin içsin, bu adam ne iyi adam. içine. Öbürü de gelmiş eve gece geç vakit. ...kadın zaten nereden görüyorsun soru soracak... ...sana mı cevap vereceğim bağırmış kadına... ...ya da çakmış iki tokat... ...kadın da zavallı çok vereceğim. olsa bir de kalkmış... ...safra kır şey azla falan... ...şimdi bu kadın da korkusundan gitmiş... ...kahve yapıyor veya sofra yapıyor... ...ama... ...içinden ne? Içinden gazap pişiriyor... Yani ...bunu kahve diyor kafasına geçireceksin... ...Allah belasını versin zıkkım geçsin diyor... <gülüyor> ...ha şimdi diyor... ...namaz kılanlar yan yana olabilir... ...surette görüntü aynı olabilir... Kabe'de herkes bir anda rükû secde eylebilir ama kimin sureti secdededir, kimin hakikati secdededir. Anladın? Kim Rabbinden razıdır, kim Rabbinden razı değildir. Kim başına gelen belayı Rabbim ne yaptıysa hayır yaptı diye bilir, kim beni mi buldu diye düşünür. E bu hesaplara girdiğin zaman yani nefis razı mı diymiş. Bak bu zat diyor ki benim nefsim artık boyun eğdi ama burada seve seve yapmak var şimdi sen çok yiyamaz kılıyorsun bir vakit kaza bırakmıyorsun işler kuşluk beşe beş katıyorsun durumun ne çünkü diyor ki cehennem çok kötü yanmak var diyor işte sen hala neredesin korkudasın o kadın kacasından korkuyor ya sen de yanmaktan korktuğun için sıkıntı var İhlas tam değil veyahut on iki rekat kuşluk kılıyor niye diyorsun on iki rekat kılıyorsun diyor şu kadar huri varmış diye falan Allah mübarek etsin Allah çoğatsın Gözümüz yok. Ama sen de hala sıkıntı var yani. Çünkü orada bir on iki rekat teçhiz, şu ibadet, bu ibadet, tamam biz sevaplarını sayıyoruz teşvik için ama yine sen orada o sevap olmasa iki rekatla işi geçiştireceksin veya hiç kılmayacağım farz değil diyeceksin yani. Ama hiçbir cehennem tehdidi yokken, hiçbir cennet beklentisi yokken, Rabbim benim her şeyim, ben ondan razıyım, efendim, Yeter ki benden razı olsun, onu sevdiğim için, o hak ettiği için. O hak ettiği için. Mabudun bir hak. İbadet olunmayı hak eden tek zat. Hak etmeyen dolu sap, saçma sapan mabud var. Ama hakiki ilah. He, o zaman nefsin razı olur. Nefsin boyun eğer efendim, beşeriyet düşüklüğünden e, efendim, melekiyet zirvesine, hatta melekleri de geçecek yüksek seviyeye, seni bu iş, e, bu riyazat, açsuzsuzluk, nefse muhalefet, işin başında soğandan acı, fakat sonunda şekerden, baldan tatlı gelir ve böylece günahların karanlıklarıyla kılıflanmış, kaplanmış kalpler, kayıp nurlarından bir şey göremeyen, günahlardan efendim, gözü açılmayan kalplerden nefsani geçitler birer birer kat edilip, mukaddes nurların tecellilerini hak etmeye başlarsa işte o zaman mülkü la yefna la tebla, çürümeyen saltanat bitmez tükenmez mülk padişahların ki biter seninki bitmez o zaman tek rahatlığı ibadette olur tek lezzeti zikirde olur ya Bilal yazıl sıcağın ortasında çölde harpte ey Bilal beni rahatlandır diyor niçin ezan okuda namaza duralım gözümün nuru namaz biz aman kazaya kalmasın 80 sene cehennemi yüklenmeyelim Bilmem ne işte bin türlü ya korku ya müjde hep şaibe hep şaibe. Ama namaz vakti gelse de ezan okunsa da Rabbimizin dursam da ey Bilal beni bir rahata kavuştur. Lezzetim zevkim yemekte de değil içmekte de değil. Dostla işte de, muhabbette de değil. Lezzetim namaz. Ey biz bunu gördük. Yani Allah dostlarında bu hali gördük yani. Ya yürüyoruz gidiyoruz Mina'ya Müzdelife'yi, Arafat'a... Oradan indik Müzdelife'ye... Hep yürüyoruz efendiyle beraber... Ayaklarımız çatlamış... Böyle böyle... Her tarafımız perişan... 25 kilometre yürüdük... O sıcakta... Ağustos'ta gittik o zaman... Ya ne işler ya... Müzdelife'ye geldik artık... Ya taş olsa yatacağız ya... Öyle kum mu maramıyoruz ki... Taşa yatacağız... Bitmişiz ya... Yatsıyı cem yapıyorsun hani... Müzdelife'de... Akşam yatsı cem yaptık... Yani... Zaten yastığımız, mastığımız, öyle şeyimiz de yok, yanımızda eşyamız çok. Efendi Hazretleri demez mi ki İşte Halid abi var rahmeti ''Fe izâ min arafat'' İşte Arafat'tan indiğiniz zaman Ama duyamıyoruz bile ha, gözümüz açılmıyor, böyleyiz böyle. Hiçbir şey, rüyada mıyız, efendini konuşmuyor. ''Fezgürullah haram'' ''Burası meşar haramdır'' dedi, çok zikredin buyuruluyor. Üç gündür yemek, içmek yok, uyumak yok. Üç gündür. Çıkmışız buradan İstanbul'dan işte oraya kadar zor yetişmişik mi ya? Ye. Son gün gitmiştik, üç gün. Meş ara harama gelmişiz. <gülüyor> Alaeddin Efendi Hazirino, abi dedi Hafız abi dedi. Hafız abi vallahi istediğin kadar zikir yap, ben yatıyorum dedi. <gülüyor> ben yatıyorum dedi Hafız abi dedi ya. Ama işte o doymuyor o efendi, doymuyor. Yemek verme, yatak verme, vallahi zikir ver ona. Doymuyor ya. Ya herkes devriliyor çadırda, minada, şurada, burada. Gece birde kalkıyorsun, o ayakta de kalkıyorsun ayakta yani namazın kıyamında. Sen böyle arada bir yatıyorsun sen zaten birkaç sene geçti zannediyorsun. Biraz daha bakıyorsun <gülüyor> efendi ayakta. İşte o zaman diyor rahatı lezzeti ibadetle zikirde olur. Onun için benim lafım çok doğru kardeşim. Biz treni kaçırsak da binenleri gördük arkadaş ya. Biz onları seviyoruz Allah bizi o sevgiden mahrum etmez. Ay. Ya Rabbi bir de o zevkten bize taktır ya Rabbi. Ay mübarek cuma gecesi geldiler saatlerce oturdular bir nebze tattır bu kardeşlere Hayır. ya Rabbi rahatlığımızı ibadete ayır ya Rabbi Hayır. huzurumuzu zikirde ayır ya Rabbi Abi, ya Rabbi bu mübarek gecede mahrum etme ya Rabbi. boş Hayır. çevirme ya Allah bir dua tutar bir de bakas evliya olursunuz ha. ben yine aynı eşkıyalığa kalırım ama içinizden birkaç evliya çıkar belki bir gece ya. çıkar Allah'ın izniyle biz Allah için sizi seviyoruz Allah için dua diyoruz. evet kardeşlerim Şimdi bir husus duyuracağım Talha Alp diye bir hoca efendi var Duydunuz mu bunu Sonra e, Şeyden e, Ne adı e, Bizim Bazı hoca efendilerle beraber hareket ediyorlardı Şimdi ayrılmışlar Birbirinden diye de duydum Bunun bir konuşması Bana dinlettirildi O hususta Bir iki kelam edeceğim kısaca bu kardeşimiz ehli sünnettendir. Ehli sünnet olduğunda şüphem yok. Fakat e, tabi ki tarikat meselelerinde tabi daha ince işler vardır. E, tarikatta da biliyorsunuz rabıta diye bir kayda vardır. E, Rabıtayı kabul etmese bir adam ehli sünnetten çıkar mı? Çıkmaz. Amma velakin tabii tabi sıkıntılı olur ayrı dava. Şimdi bir adam ben tarikattayım derse Nakşi tarikatındanım derse... Bazı Nakşi tarikatları da fark edebilir. Ama şu anda benim bildiğim hepsinde Rabuta var, Adıyaman'da da var, İçkenler Paşa, hepsinde Rabuta var. Çünkü hep Halid'i kolundanız, Halid'i kolu Rabuta esastır. Şimdi bir adam derse ki ben Nakşi tarikatındanım. Hem de derse ki Mahmut Efendi'ye bağlıyım. Allah kabul etsin. Yani Mahmut Efendi beni kabul ederse diye de kayıt koyuyor tabii. O kaydı hepimiz koymamız lazım. Allah dostları kabul buyursun. Ama kabul ederse dedi kayıt koyduktan sonra rabıtayı indirgeyip indirgeyip anlatıyor nasıl işte o zat senin aklına gelir böyle rastgele bir hayalinden geçer yani bir Allah dostu diye onu yanında olduğunu düşündüm falan bunları rabuta olarak gösteriyor halbuki rabuta bunlar değildir tarikata hiç girmemiş insanlar bile Medine'de yeşil kubbeyi düşünebilir. Efendim yeşil parmaklıkları ravzanın düşünebilir. Bunlar rabıta değil ki. Rabıtada üç tane veci zikredilir. Ben rabıta kitabımda yazmışım. O rabıta kitabını okusaydınız. Çok ilminiz olacak. Ayna rabıtası var. Kova rabıtası var. Tezekkür-i ölüm rabıtası var. Bu rabıtalar üç türlüdür. Bunları detaylı anlattım. Şimdi vakti değil. Yani kitaba yazdım. Vakti değil. Bir de tarikatın özel meseleleri. Ama ee, efendi hazretlerimizin en çok anlattığı ve bizim de amel ettiğimiz tatbik ettiğimiz faydalandığımız rabıta, ayna rabıtasıdır benim şahsen ayna rabıtası ne demektir mürşidini Allah dostunu Mevla'nın aynası kabul ediyorsun e şimdi Mevla'nın aynası kabul ediyorsun derken bu bizim kendi şeyimizden değil ki yani ayna ne demek sen karşısına geçtiğin zaman senin yansımanı onda görüyorsun Şimdi hümünlezine izar uzu Allah zaten Resulullah tarif ediyor sallallahu aleyhi ve veli kimdir onları gördüğün zaman Allah aklına gelir. Zaten işin rabıtanın çaktığı nokta bu hadistir. Onlar görüldüğü zaman Allah aklına gelir. Birincisi. Onun elmü'münü miratül mümin. Mümin müminin aynasıdır. E şimdi mümin müminin aynasıdır. Bu aynalık tabirinde bir soru yok. Peki Allah'ın aynası nasıl olacak? Ya Rabbi Allah'ımız Celle Celaluhu hiçbir mekana hulul etmez. Aynaya sığar mı aşağı? Ama Allah'ımızın nuru bazı şeylere tecelli eder mi etmez mi? Eder. Tecelliyi ispat eden ayet Kur'an'da hangisidir? Felemmâ tecelli Rabbul-i Cebeli. tecelli etti. Peki dağın aklı yok, fikri yok. Birçesi şey yok. Musa Aleyhisselam'a dedi dağ dayanabilirse sen de hevesle beni görmeye. Dağ paramparça oldu. Ee, tefsirlerde beyan ediliyor serçe parmağının yani bizim yani en ucu kadar şu kadar bir tecelli hani Mevla hakkında değil aşağı bizim yani en ufak bildiğimiz bir ölçü birimini misal veriyor en ufak bir tecelliye dağlar eridi gitti e demek ki Allah dağa taşa bile tecelli ediyor mu ediyor insanı kamile tecelli etmez mi insanı kamil dağdan taştan üstün hatta meleklerden üstün meleklerden üstün o zaman ayna rabıtası haktır ve biz bu rabıtayla amel ediyoruz Risale-i Halidiyye'de de Halid-i Bağdadi Hazretleri bunu beyan ediyor mürşidin anlı feyizin nesidir? haznesidir, deposudur iki kaşın arası feyizlerin menbaıdır, sen Mevla'dan ben Mevla'yı göremiyorum Mevla'nın zatını düşünmekte yasaklanmıştır tefekkeru fil ve la tefekkeru fil halik yaratana şekil vermeyin, düşünmeyin tefekkürü yaratılanlara yapın, nimetlerini düşünün. En büyük nimeti de bize bu velilerdir, peygamberlerden sonra. E dolayısıyla nimet olarak dağı taşı düşüneceğime Allah'ın bir dostunu düşünüyorum. Aynı olarak nedir? Mevla nurundan o zata yansıtıyor, ben de onun nurundan onun karşısına geçmişim aynaları birbirine tuttuğun zaman aynadan aynaya şu anda Amerika'da güneş olsa aynaları birbirine denk getirsen o güneş şu anda buraya bile aynayla getirilebilir yansıtma tariğiyle, inikas ile. O halde Mevla'nın nuruna garg olmuş bir zatın nurundan ben de efendim dileniyorum. Ama rabıta neymiş? Rabıta diyor işte Mahmud Efendi mübarek insandır. İşte onu düşünürsün falan. işte onun kendini onun yanında olarak düşünürsün. İşte şimdi benim yanımda olsa ben işte mesela şunu yapar mıyım? Bunu yapmaz mıyım? Ona göre kendine çeki düzen verir. E bu zaten Allah da düşünüyorsun ki Allah görüyor beni. Haramdan kaçıyorsun. Bu di ki bir de var rabıta nakşibendi tarikatında aslı esastır. Tariiki rabıta aslı usuldür. Bu da kibaisi şeyri usuldür. ''Sakın terkeyleme eyleme paki, şu lüpaki. anınla varlığın bulsun helaki.'' Terzi babak hayat Vehbi erzincan. Kendini erit diyor Allah'ın dostlarının nurunda diyor. Tarikatın aslıdır, temelidir diyor. Ondan sonra İskender Paşa Meşayıkı'ndan, Mehmet Saad Efendi'den, evvelki Şeyh efendilerden Feyzullah Efendi vesaire, Gümüşhanevi Meşayıkı birçok diyor. 54 farzdan biriydir rabıta. Muhabbet Allah için sevginin getirisidir rabıta. Yani ben orada koca 600 sayfa kitap yazdım. Ama mesele şu. Efendi Hazretleri bize rabıtayı tarif ederken ayna rabıtasını tarif etti. Bizzat beyan etti. Ayna rabıtası tesirde daha kolaylıktır. Öbürlerine göre ölümü düşünmektense. Ama öbür rabıta çeşitlerinden de birini yapabilirsin. Ama şimdi bu talihalp hoca efendi çıkmış diyor ki ben Mahmud Efendi'ye bağlıyım. Tamam. Ondan sonra da diyor ki, öyle Allah'ın nuru bizata yansıyormuş da, o da onun aynası oluyormuş da, o aynadan da sen işte efendim nuru talep ediyorsun. Çünkü ta rabıtada biz ne diyoruz? En az 15 dakika, 10 dakika tarikatta dakika veriliyor. O dakikada onun muhafaza edeceksin, dakika tutacaksın. Öyle aklına geldiği zaman ha efendi şimdi yanımda gibi düşüneceğim. Öyle bir rabıta olmaz ki oturacaksın, ayakta olmaz. Yürüyerek olmaz. Abdestte olacaksın, kıbleye döneceksin. Efendim şartı var, şurtu var. Sen öyle otobüste giderken ha efendi yanıma oturdu falan. Böyle bir şey rabıta olur mu ya? Yani öyle rabıta sen devamlı düşün ki efendi yanımda gibi düşün. Ama tarikat dersindeki da, Ey Allah'ın dostu benim elimden tut. Beni kendi başıma bırakma. Beni Rabbime ulaştır. Beni Rabbime kavuştur. Bu derslerde bize bu öğretildi. Efendi babamızdan, Efendi hazremizden böyle işitildi. Dolayısıyla bir adam... Bu rabuta diyor, şimdi dikkat edin, bu diyor uygun değildir. Yani efendinin tarif ettiği, tavsiye ettiği rabutaya uygun değildir diyor ve sakıncalıdır diyor. Şimdi burası çok dikkat edilmesi sakıncalıdır diyor. Bak o cevabı kardeşim, sen istediğin rabutayı yap istersen ölüm rabutası yap mezarda kendini düşün beni alakadar etmez. Ben ayna rabutasını efendiden bizzat dinlemiş adamım. Sen nakşi tarıkındanım dedikten sonra bir de Mahmut efendiye bağlayayım da dedikten sonra benim efendim burada hayattayken sen kalkıp da efendinin millete tarif ettiği bir şey için sakıncalı diyemezsin. Bunu dediğin anda ben sana ehli sünnetten çıkmış demem. Yoldan çıkmış demem. Ama efendinin tarikatından bu rabıtayı inkar eden çıkmıştır derim. Efendinin tarikatında. Çünkü efendi bu rabuta inkar ettiğini duysa bir adamın, gel bakayım der ona saatlerce nasihat eder onu irşat etmek için. Ben şahidim bunu inkar edene kadar vaaz ettiğini. Saatlerce uğraşırdı bir kişiyle. Çünkü o mürşidi Kamil onun da vazifesi onu ikna etmek istiyor. Ama sen alim adamsın, hoca adamsın. Şimdi burada sakın kesinlikle bu ayna rabıtası sakıncalıdır makıncalıdır lafları esasen rabutanın kendisini sakıncalı gösterenlerin laflarıdır. Ayna rabıtasının öbür rabıtalardan farkı yoktur. Ee, bu kardeşimiz Allah yani e, isabetli anlayış nasip etsin, döndürsün. Ben bir şey demiyorum. Esas buradaki anlatmak istediğim gaye nedir? Bizim kurslarda ders veriyor, bizim cemaatler çağırıyor. Mahmud Efendi'nin adamı ona bağlı diye çağrıldığı için sorun buradadır. Ehli sünnette sorun yok, itikadında sorun yok. Ama tasavvuf ehlinin özel derslerinde... Sen efendinin adamısın diye çağrılan bir adam, efendinin anlattığı bir şeye sakıncalı görüyorum dediği zaman bu ilan edilmesi, uyarılması, sakındırılması gereken bir noktadır. Herkes bunu böyle bilsinler, kendisi de düzeltirse tekrar açıklama yapar, ben böyle değil mi? Ben dinledim, ben bizzat dinledim, ayna şeklinde ondan immet istemek işte o Allah'ın aynasıdır işte oradan bana nur geliyor falan bu sakıncalı buluyorum. Bu lafı da ben çok sakıncalı buluyorum Onun içindir ki size de duyuruyorum Allah Teala bizi efendi hazretlerimizin Anlattığı yol üzere daim eylese Biz dostlardan nasıl bulduk Nasıl duyduk Allah ayırmasın tamam. Rabbim mahrumlardan olmaktan Muhafaza eylesin Efendi kardeşlerim evet Şimdi Hacı Ramiz efendi kardeş, Hacı amcamızın damadı Murat Ateş Kardeşimiz gencecik adam ya Safa sağlam adam girmiş bir kusul abdesti Almış pat ölmüş Kalpten yani benim de çok sevdiğim, yolculuklar yaptığım bir kardeşimiz belki benden yaşlı da değil. Yani ölüm böyle bir şey. Kaç tane bu hafta benden genç, pat diye ölen adam duydum. Benden genç ve sağlıklı. Pat diye getirler Ölüm bu kadar kapımızda. Belki bu gece sabah kim çıkar? Belli değil. Onun için ruhuna bir şahadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed. Abdu ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fî kulli lemhetim ve nefesin adede mâ eşâhû Ya Rabbi hediye edik ruhuna vasıl eyle. Kabirlerini nur eyle. Kabrini nur eyle. Varsa azabı def eyle. Ref eyle. Allah'ım dostlarını, Müslüman kullarını, tarikat elini sevdiği için onu bağışla ya Rabbi. ya Rabbi. Ya Rabbi. Kıymetli kayınpederi mübarek insan, kayınvalidesi mübarek, ebe'li tarikte, teheccüd insanlar. Onlara da saat afiyette. Ya Rabbi hayırlı uzun ömürler ikram eleyip e, bu kardeşimize de rahmetinle muamele eyle amin, amin. diyen diller narcahimden azadeyle efendim geçen yine söyledim e, çörek otu mısırdan gelen çörek otu kapsül halinde değildir yağ halindedir ba baya bir itibar etmişsiniz Allah razı olsun yalnız yukarıda da dükkan var bazı çarşambaya gidemiyor bu gecelik sohbetlerde buradaki dükkanda da bulunuyor onu haber verelim yani 200 şişe kadar buraya getirilmiş Buradaki için sohbet çıkışında da, bu dükkanda da bulunuyor. Hakikaten çok faydalı. Hadis-i şerifler mucizelere mutabık. Efendim, ben kendimde tecrübe ettiğim farklı bir üründür. Allah Teala şifa eylesin. Dertlere devalar halk eylesin. Evet. Benim sesimi duyuyor mular dışarıdakiler? He, ses yapmayın kardeş. Dua yapacağız, ses yapmayın. Efendim, inşallah size ulaştırılacak. Herkese yettiği kadar, ama İnşallah bir dua edin de bize ge inşallah nasip olsun. Gelsin de ben sizi devamlı su hayrı yapayım size ya. Devamlı su hayrı O suyu da iyi sudan yaptık ha musluk suyu değil. He mübarek adam yakışır mı musluk suyu dedik yani. Ona göre iyi sudan hayır yaptık. Efendim ondan sonra çörek ile ilgili söylüyorum. Çok faydalanırsınız inşallah rahman Ondan sonra... çörek otu yağının devamı gelsin diye müracaat ettim. Bir defa Almanya aranıyor. Oradan Mısır aranıyor. Siz eğer bundan fayda görüyorsanız devamını getirttireceğim. Yoksa külfetli bir şey. Ama çok fayda görülen bir şey. Yani onun hadis-i şeriflere tam uygun olduğu kesinlikle sabit. O. Efendim kitaba bakın. Çörek otu mucizesi kitabında tarifleri var. Yağ ile olan tarifleri var. Ben şöyle yapıyorum. Hacı Zekeriya Efendi Hazretleri yemeklerden sonra eğer ki zayıflamak istiyorsanız aç karnına şişmanlamak isteyenler olursa yemeğin peşine yalnız biraz çok kuvvetlidir o çok kuvvetli olduğu için çay kaşığıyla çay kaşığıyla iki kere üç kere sizi zorlarsa bir kere ama Allah'ın izniyle o mucize vücudunuzda işler inşallah ve sizi maddi manevi hastalıklardan muhafaza eder e zaten en büyük mesele nedir? Bağışıklık sistemini ayakta tutmasıdır. Bu vesileyle onu duyuruyoruz. Ondan sonra efendim geçen dediğim üzere Erbain İdrisiye den yeni baskısında tabi birçok şey söyledim size bakın bir ismi Şerif bu ismi Şerif'te ne diyor? Her kim bu ismi şerifi yüzük taşının üzerine nakşedip bunu daima beraberinde taşırsa bu onun için her şeyden koruyucu olur. Bu hangi ismi şerif? Ya nekıyem min kulli cevrin lem yardahu ve lem yuhalitu fi'alehu ya E bunu tabi bunu da sizin için yaptırdım. Ama tabi bunlar önemli şeyler, zor şeyler. Bu mübarek yüzüklerde... Bu ismi şerif yazıldı. Yannakiyen min kulli cevrinlem yardıuvellem yuhalıtu Tamamen bütün harfleri yazıldı. Uzun bir şey, bir satır. Akıktır. Ama bunlar da bir kitapta oluyor. Adam kendine yapamaz bunu. Şimdi sizin birini nasıl yapacak? Bu yüzeye nasıl yazacak? Yaz, yazmak kolay değil. Lakin bir de bunun saati var. Ondan sonra ateşte olma meselesi var. Ondan sonra toprakta bir zaman bekletilme. Bütün şartlarına, araya Bunlar arz ediliyor. Ama bizim Çarşamba'daki dükkanda bulursunuz. İnşallah. Helal girerken iç tarafına. Elinizin iç tarafına şey yaparsınız. İsterseniz çıkarırsınız. Hemen çıkarabilirsiniz. Efendim izdam yapmayın. Siz niye dışarıdan vermediniz? Girerken vermediniz ya. Dediniz ki girerken vereceğiz. Girerken verseydiniz daha iyiydi. Ben söyle bi ettim. He? Ee, buradan dağılanları çıkarken o zaman verin, durun. Herkes çıkarken versinler inşallah. Allah'u rahmet. A'l-i subhane rabbil aleyhile alel vâbe, elhamdillâ rabbil alim ve salâtü vesselâf. Alâ seyyidil mursilî muhammedî ve alâ âliye sahâbî ve ecmâin. Allah'ım ne aselüke el-cennâ, ne'udübüke minen nâr, Allah'ım ne aselüke rıdâke vel-cennâ, ne'udübüke minsekatüke vel-nâr, <gülüyor> Allah'ım ne aselüke el-cennâ, mâ karrab eyleyâ min kavlimu amel, ne'udübüke minen nârî ve min karrab eyle Allahümme innâ min ve Muhammed sallallahu Muhammed sallallahu ve Ve ve azim. Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ummi'l habîbil alîl kadri'l azimil ve alâ ve sahbihi Bugün de isimleri yazılan Ahmet, Aslan, Salim, Raşit, Erdin, Zübeyir, Nusret, Süleyman, Halid Efendi, kardeşlerimiz, Hatice, Rukiye, Fevziye, Elmas, Şura, Şule, Suriyel, Kediban, Beyce olması lazım. Beyde yazmış. Hasibe Ayşe. Nerede yatıyorlar? Kabirleri nerededir? Halleri ne haldedir? Vefat etmişler. Bizde ne diye bekliyorlar? İmdat diye bağıran, efendim, boğulan gibi kabirde bekliyorlar. Eşten dosttan gelecek bir dua ya Rab. Eşhedü en la ilahe Allah, ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resuluhu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhati ve nefesin adede ma usahu ilmullah hediyelerimizi isal eyle ya Rabbel alemin ve ya gayren nasirin ve ya gayren fatihin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi salleme teslimen kethireum Alhamdulillah, Rabbil alemin Efendim kardeşler. Dernek sizden yardım istiyor. Ahmet Yesevi derneği ihtiyaçlar görüyor, hizmetler görüyor, borçları oluyor, masrafları oluyor. Ne verirsen Rabbim yani dolduracak inşallah. En dar zamanınızda yardımınıza kavuşacak. Sadakalarınız başınıza gölge olacak inşallah. Allah ayılarınızı artırsın, necillerinizi artırsın. İsimleri geçenlerin ervahı için. Özellikle murat ateş kardeşimde de ruhi için. El Fatiha.